İlk hepiniz hoş geldiniz. Kersede bölümünün bu kadar dönüşü olduğu bölüm seminerlerinden bu dönem, e, bu cümle itibaren 4 tanesi. Kozmolojiye dolayı veya doğrudan şekilde ait. Kozmoloji, isterseniz arada iki adım üzerinde alıp, ikilerle uğraşıyorlar ama onlardan çok felsefeciler uğraşıyor. siz daha çok uğraşırlar senin onun da o değil. Davet edildi ama sizce açıksızlamış mı? Birbirinden ilginç. Ama şu var, felsefe olmadan belki büyük ölçüde fenomeneji kavramak yani profesyonelce yapmak mümkün ama kavrama çok zor. Dersi çok daha fazla geçer. Yani bir felsefeci fenomeneji ilgili bilgisayrı olmadan onu öyle bir düşünüyorsun ki mümkün değil. O bakımdan e, konu her iki alınışık yapımlar cümlenmiliyor. E, Doçantikor sayınım, sızdaki e, eski olması mülki etti, e, bir konuşma yapmak için. Kendisine e, teşekküriz, bu ilginç konuyu bir olarak. E, eğer kendisine ilgili sevmek istediği, değerli sevdiği bir şey varsa en fazla akış hemen sözü kendisine verebiliriz. <gülüyor> Beni çağırdığınız için <gülüyor> hakikaten teşekkür ederim. Ee, ben yan taraftayım, yani yan dükkandayız biz de. Ee, orada işte aslında bakarsanız bir Quantum e, Teknolojileri Laboratuvar isimler. Altında bir laboratuvar görüyoruz. Onun e, deneysel altyapısından şu anda geçiyorum <gülüyor> ama e, esas olarak doktorum ben de e, Pantum Üniversitesi'nde yaptım. Aslında bir deneysel grubun içerisindeki teknolojisi olarak yapmam bunun içinde e, için yani de doktora olarak ilk senelerde o kadar çok denklem kullandım ki e, sonunda 60 kişinin 58 uyuyordu. O yüzden bu konuşmadan mümkün olduğunca gerçek denklemlerden kaçmaya çalışacağım olmayacak. Yani e, ne yazık ki olmayacak. O yüzden e, kaçış yolunu açık bırakırsanız e, bence bir sakıncı yok. Bunun dışında bir de... E, yani böyle kuantum atları falan hani e, o pek pek mümkün değil. Onun dışında bu aralar e, kuantum fiziği çok feraket bir şekilde e, meşhur oldu. Ve bunu e, yani biraz sonra örneklerini de göstereceğim. E, çok farklı gruplardan insanlar yapıyor. Bu işi şakalı kısmı. Yani orada öğrenciye biraz görebiliriz. Ama bu kuantum fiziği üzerine yüksek şey başlığı ben kendim seçmedim. Başlık hani daha böyle çekici gözüksünce işte kuantum fiziği Doğa ve fiziksel sabitler. Kuanta-fiziği aşağı yukarı ee, iki dönem hukuklanan bir ders. Ki bu derslerden mevcut anları çoğu da zaten aslında onun denklemlerini tüzebiliyor ama üzerinde düşünmek kısmı biraz zayıf kalıyor. Doğa aşağı yukarı, yani düşünen insanı şey yapacak olursak ne diyebilirim bilmiyorum. Ee, yani en azından 20-20 sene defa uğraşıyoruz. 45 dakikada mümkün değil. Fiziksel sabitler birazcık daha anlatabileceğim. Benim kendi çalıştığım şey olduğu için. Bu birazcık daha derinlenmesiyle gidebileceğim bir e, konu diyebilirim. Diğer taraftan, felsefe bölümü, üstelik e, epeyce genç yaşlardan beri ilgi duyduğum e, bir alan olduğu için, terimleri kullanırken dikkatli davranmaya çalışıyor ama mümkün değil. Yani şu iki anlamda mümkün değil, birincisi ben felsefeci değilim. O yüzden de onları gerçekten o kadar derin bilmiyorum. İkincisi, eğer öyle yapacak olabilseydim bile, sadece fiziğin kavramlarından, mesela şöyle işte falan bahsederken, onu da aynı ağırlıkla anlatmam gerekirdi. Hepimiz telef olurduk. Yani onun için o, o zorlukları e, daha böyle söylemek daha <gülüyor> kompli ama daha genel geçer anlaşılır, sözlük karşılıklarına biraz yakın terimlerle Şimdi önce reklamlar kısmı. İşte ee, onu oraya alırsak şey olur. O zaman ben şöyle gelsem, biliyor musun? Şunu şu, şu durayım. Nasıl oldu? Çok fark edileceğim. Ee, genel olarak peki yavaş yavaş değişebilirim. Genel olarak aslında bahsetmem gereken şeyler yani kuantum fiziği çok güzel. İşte üzerine bir sürü düşünceler üretilebilir evet, ama aslında son 30 seneden falan verilir. bayağı biz bunu kullanabilir hale de geldik. Yavaş yavaş. Sadece e, yani elektromanyetinin işte 1800'lerin sonunda of Müşteri çok keşke beşer diral sermişiz. Ee, 1800'lerin sonunda elektromanyetik teoriyi geliştirdik ama e, onun kullanma işi belki de son işte yüzyıl içerisinde gerçekleşti. <gülüyor> Manto fizikinin temelleri çok komik drama evet. bugün itibarıyla tam 111 yıl oldu. Yani 1899'u e, 1899'lu evet, 112 yıl oluyor. E, 1900'le bağlayan sene, masiplen işte Manto fiziklerinin ilk makaralarını yazmaya başlıyor. Aralık son günlerinde. Birincisi, ikincisi ve arka arka bir ay içerisinde iki tane çok temel makale yazıyor. E biz onu bugün kullanabilir, kullanılabilir yere işte bir yüz sene içerisinde gittik. Bu aralar e, enteresan birkaç gelişim var. Bunlardan bir tanesi mesela kuantum biyoloji. Bu bayağı, e, öyle söyleyeyim, üzerinde yeni yeni çalışmaya başladığımız bir şey. Bir de kuantum informasyon teknolojisi ya da işte information prosesi ile ilgili olan kısımda Kuantum fiziğini biz yaptık, denklerle koyduk, bunun sizin tabiri, iskin içeriklerini e, yeni yeni anlamaya başladı. Bu birazcık zaman alan şu bir şey oldu. Birincisi deneysel sertliğim üzerine temellendirilmeye çalışılan bilimin kuantum mekaniği kullanarak yapabileceği deneyler çok kısıtlıydı. Bugün teknolojimizi o kadar yüksek noktalara getirdik ki, mesela e, biraz bahsedeceğim aşağıdaki kuantum teknolojileri laboratörde olduğu gibi. İşte mutlak sıcaklığın birkaç bir yani şöyle diyebilirim, eksi 272.99 dereceye kadar düşürebiliyoruz sıcaklığı. Bu, evrende hayal edebileceğinizden çok daha düşük. Mesela 20 tesla bir mutlatı sım olacak. 20 görün. Yalnızca kalp gelinize ve diş dolabılarınızı getirmeyin. 20 tesla demek, aşağı yukarı güneşin manyetik alanının 40.000 katı demek. Yani güneşte manyetik alan var, işte ben manyetik aküle uçtum. Gel yani o zaman orada uç. Yani Teknoloji öyle bir noktaya geldi ki böyle sayıları, böyle aslında sıradışı olan evren ama bizim için değil sayıları e, laboratuvarlar deneme şansını bulduğumuz için üzerine daha fazla düşünce Daha test edildi. Şu son birkaç hafta içerisinde bunu da yeni öğrendim. Kuantum e, fiziğinin ya da bir dalga fonksiyonu diye tanımayacağım şeyin, tanımayacağım şeyin ne kadar gerçek ontik olduğunu ya da ne kadar bilgi içeren istatistiksel bir, bir şey olduğunu tekrar tartışmaya başlıyor. Bunun Yunusundan aşağı yukarı 90 sene sonra. O yüzden çok enteresan bir zaman diliminden de geçiyor. Ben daha çok bu kuantum bilginin e, ya da kuantum mekaniksel bilgi iletişiminin nasıl çalıştığı üzerinde bir şeyler soracağım. Bu, bu konuşmaya çok bağlı kalmayacağım. Bir yerden sonra bunun e, matematiksel kısmına geçeceğim ama e, mümkün olduğunca da sizi bayırtmayacağım. Ve en sonunda benim esas çalıştığım interperometre konusunda Direkton dalgasını tek başına nasıl e, şey yaparız, onu biraz anlatacağım. Dedim kuantum meşhur oldu. Şöyle ki Aşk Kuantumu diye bir kitap var mesela. Bu ablamız çok başarılı bir kitap yazarak işte hiç buraya en faktöriyel koymuş. Yani orada faktöriyel olduğunu öyle ünlenmiş en iyi yanında. Bu artık bilimsel bir şey. Matematiksel bir temeli falan da var. Gayet başarılı. Böyle bir kitap var. Birinci başkı 100.000. Yani ülkemizde sanmıyorum ki çok fizik veya tersede kitabı 100 bin basıp satsın. Bir başkası kuantum iyileşme. Bununla yani kuantum önüne kuantum koy onu sat. Kuantum iyileşme. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Yani e, mesela kuantum olup adamlar da baya hasta olabiliyor. Onun için bunların pek bir gerçekle alakası olmadığını ya da uygulanabilir olduğunu söyleyeyim. Daha korkunçları var bunlarda. Yani kuantum düşünce ve yaşam merkezleri. Siz ben oradaki adamlar nasıl şeylere benziyordur diye internette kuantum <gülüyor> düşünce diye aradığımda bakın bu çıkıyor. Yani bayağı... Yani... <gülüyor> Hayır mı? Şimdi buradan şeyi karıştırmak lazım. Bu çok saldırgan falan, ofansif bir ee, tavır değil. İnsanlar yani, dünya üzerinde işte bilimle daha ciddi olan ulaşan insanlar işte kognitif science gibi şeyler ya da işte düşünme ya da bilinç ve işte kuantum fiziği arasında birtakım analogiler kurmak üzerinde daha ciddi çalışıyorlar. Bu adamlar hem felsefeyi birazcık daha biliyor, hem kuantum fiziği hakikaten biliyorlar. Bir kısmı en azından. Ve böyle şeyleri e, duyunca insan biraz canı sıkılıyor ama sonra şey ki, ya biz astronomlar son e, bin yıldır sürekli bu astroloji maymunlarından uğraşıyoruz. Yani çok üzülme. Onun için bunu geçeceğim. Şimdi bir takım büyüklüklerden bahsetmek lazım. Çünkü kuantum fiziği işte her yerde geçerlidir diye bir önermede bulunmuyor. Kimse de bulmuyor. Sadece şunu diyorum eğer ki o incelediğim şey mesela bir elektronsa onun büyüklüklerinden karşılaştırılabilir ölçeklerde kuantum fiziğinin yasaları etkin yasaları. Ama şöyle bir şey de söyleyemem. İşte buraya kadar klasik bundan sonrası da kuantum mekaniği. Böyle çok kesin bir ayrım yapmak mümkün değil. Ama aşağı yukarı mertebe olarak işte mesela nano metrelerde yani işte bir metrenin milyarda biri ölçeğindeki şeylerde kuantum fiziğinin daha çok geçerli olduğunu söylemek mümkün. Mesela metreler boyutunda kuantum fiziğinden bahsetmek çok mümkün değil. Bunları birazcık daha sayılarla ya da işte büyüklükleri karşılaştırarak, dediğim gibi çok yormadan, tekrar tartışacağım. Genellikle ikinci bir kavramız daha var. Bu ölçeklerde şeylerle uğraşırken, mesela elektronlarla uğraşırken, bizim normalde kullandığımız, insani hayatta kullandığımız uzunluk skalası, şey, zaman skalasından da bahsedelim. Yani işte 5 saniye geçti, 3 gün geçti, 5 gün geçti. Elektron gibi kuantum nesneler için zamanda daha küçük şeylerden oluşuyor. Nano saniye gibi. Şimdi bu nano saniye dediğiniz zaman biraz başınız dertte. Bunu ölçebiliyor olmanız lazım. O hassasiyetle ölçmek. Mesela 3 nano saniyede bir şey ölçtüm dediğin zaman en azından binde biri kadar hassas ölçüyor olmalısın ki işte 1 nano saniye diyebilesin. Bugünlerde e, bu fiziksel sabitlerle İlimsiz olarak 2005 yılında işte e, Münih'te Nobel alan bir hoca vardı. Çok değişik bir deneysel düzenek kurarak bu saniyenin milyarda birinden daha küçük aslında 10-15 mertebesinde yani milyar kere milyonda biri mertebesinde hassas olarak nasıl ödeyeceğimizi söylüyor. Aslında şunları geçeceğim çünkü kuantum teknolojisi derken bu aslında kuantum fiziğini kullanarak belli bir beceri edilme ile ilgili. Kuantum kelime anlamıyla... Ölçmek üzerinde biraz durabilir misiniz? Sen nasıl ölçüyorsun sen? Etkisinden mi anlıyorsunuz bir şeyin olduğunu? Yoksa... Tamam, ölçüm. Kuantum mekanizli ölçüm problemi ciddi bir problem. Bunun üzerine de yani, konuşuruz. hazırlık olsun diye. Zaten onu üstüne konuşur. 10 üzeri eksi 15. Kısacık anlatırsanız. Oraya geldiğimde anlatsam olur e, mu? Bu sadece hani giriş. Olsun ee, Ne bileyim merak <gülüyor> ettim. Bu 6 saate kadar sürebilir. Ben uzun süre konuşabilirim, oraya gideriz ama gelmemiz gerekiyor zaten. Ve hatta ben onunla ilgili bir takım e, filmler bile göstereceğim ölçümle ilgili. Evet. Şimdi... kuantum e, Kelime anlamı olarak tek tek sayılabilir şeyler. İşte bir koyun, üç elma... ...ve içeriği aslında kendi başına var olan şey gibi kullanılan. Dediğim gibi burada çok dikkatli davranmaya çalışıyorum. Yani bir felsefe terminolojisinden değil... İşte bizim arkadaşları anlattığım gibi birazcık daha dikkatli davranmalıyız. Mesela işte elma kuantumundan bahsedebilir miyim? Prensiple evet, tek tek sayabileceğim bir şeylerdir. Bunun bir içeriği de olabilir. Yani işte içinde çekirdekleri vardır, bir şeyden oluşuyor. Ama onu tek bir bilim olarak alabileceğim bir şey. Aslında bakarsanız bunu genel dikkatli tutunarak söylüyorum. Kuantum fiziği ile klasik fiziği birbirini ayıran en önemli kavram diyebilirim. Şeylerin özdeş olup olmaması. Klasik fizikte 3 tane elma dediğim zaman gerçekten 3 elmadan bahsediyorum ama bu 3 elmanın özdeş olduğunu söylemiyorum. Kuantum fiziğin 3 elektrondan bahsettiğim zaman bu 3 elektronun yükleri aynıdır, kütleleri aynıdır. Ve birbirlerinden hiçbir şekilde ayırt edilemez. Spin'i hesaba katmıyoruz. Bu çok önemli bir, bir fark. Bu önemli farkı bir kere, birkaç kere daha konuştuğumuz yok. Neden böyledir? Bunu daha iyi konuşmamız gerekiyor ama sonuçlar üzerinde birazcık daha fazla şey söyleyebiliriz. Mesela istatistik yaparken 3 koyunla yaptığım istatistik başka bir istatistiktir. 3 tane özdeş şeyle yaptığım istatistik başka bir şey Ve bunların ikisi arasındaki farkı hazmetmeye çalıştık. Üzerinde e, kafa yordukça neden klasik istatistikle kuantum istatistiğinin birilerinden aynı şeyleri tas tasvir etmeyecektiğini ortaya koyabiliriz. Dolayısıyla mesela kuantum mekanik, şey, klasik mekanikli işte olasılık yoğunluğundan bahsettiğimde aslında klasik mekaniğinde bahsettiğim olasılık yoğunluğundan farklı bir şeyden bahsediyorum. Dünkü e, konuşmamın içerisinde mesela şöyle şeyler işte, istatistikte ortalama değerler vardır. Ortalama değer koyunlar üzerinden yaptığınız bir şeydir. Elektronlar üzerinden yaptığınız şey ise beklenen değerdir. Bunların ikisi farklı şeylere karşıdır. Matematiksel olarak da farklıdır. ...karamsa olarak da farklıdır. Ve bunu... ...dır derken, e, bunu da bayağı kesinlikle bunu öneriyorum. Öneriyorum değil, e, pozitoları bunu gerektiriyor. Şimdi... ...birazcık daha işler karışacak. Bu sefer işin bilgi kısmına geleceğiz ki... ...bilgiden aslında kastettiğim şey... ...entropik anlamda kullandığım bir şey. Bir anlamda bunu istatistikle de... ...birleştirebilirim. O... dağılımları ya da olasılıklardan bahsederken... ...klasik istatistik... ...teknik kullanmam gerekiyor. İşte bozman istatistiğine yakın bir şeydir. Konotum istatistiği ise en azından üç boyutlu uzay için işte Fermi istatistiği ve Bose istatistiği diye birbirlerinden ayrılırlar. Bu uğraştığım nesnelerin özelliklerine bağlı olan bir şey. Parçacıklar farklı farklı istatistiklere uyabilirler Koyunlar işte klasik istatistiğe, elektronlar Fermi istatistiğine, fotonlar ki ışığı taşıyan parçacıklar, bunlar Bose istatistiğine uyarlar. En sonunda da daha da korkunç bir şey için iletişim problemleri geçeceğim. yani şurası, şurası 6 şart, 6 şart saat sürüyor Demek ki sabaha karşı bütün bu konuyu doğaya daha gelemeden bitirmiş olabilir. Şimdi örneklerle ilerlemek bazen faydalı olabilir. Mesela bilgi iki tane tür, iki bir tür biliyorsun. Bir iyiyim, bir de ölüyüm. Yani ölüyüm bilgisini gönderebiliriz ya yani kötüyüm. Burada entropiyi kastetmek için iki tane girilebilir durumum var. Bunlardan birini bildirdiğim zaman bunun taşıdığı bilgi değeri aslında küçük bir bilgi değeri. Eğer ki ben o bilgiyi çeşitlendirebiyorsam, iyiyim, sağlıklıyım, iyiyim ama karnım ağrıyor, iyiyim ne sayıları arttırdıkça bilgi ve entropi arasındaki ilişki, yani entropi girilebilir durum sayısından ilgili bir şeyse, arasındaki ilişkiyi kurmak için bunun çok daha ciddi çalışma var. İletişimse, bilhassa kuantum bilgi yetme problemi ise, ee... Bu bilgi nasıl ortaya çıkıyor? Bu herhangi bir bilgi yani, yani herhangi derken işte şunu yapıyorum. De bırakıp, hayır, quantum'da olması evet. gibi. <gülüyor> herhangi bilgiden bahsettim. Hatta bunu birazcık daha şey yapıyorum. <gülüyor> Enformasyon. Enformasyon aslında. Information Processing diye bu. <gülüyor> yani e Dediğim gibi şeyi, halk e ağzını kullanarak bilgiden bahsediyorum. Çok iyi tanımlı bilgiden bahsettim. Yani bilgi şu. Şey yok. yok yok, nasıl ortaya çıktığını anlayacağım. Yani, ya, buradayım, buradayım. Siz de oradasınız. Hatta örnek edeceğim. Evet. Aramıza bir telgraf tabi çekeceğim. Ben size bir bilgi göndereceğim. Tık, iyiyim, tık tık iyi değilim. Ya da kötüyüm. Bunlar zor şeyler ama kötüyüm. İki tane bilgi seçeneğim var. Bilgi dediğim şey bunlardan hangisini size ulaştı? Bunun nasıl ortaya çıktığı, Quantum'un olmak kısımda başka bir problem. Aslında bakarsanız bu Information Transformation yani işte bilgi iletimi problemi baya eski bir problem ve bu wireless falan bulduk çok sevinmeyin. Yani kızı deliler yapıyor. Bak dumanlıyorsun. Ve bugün kullandığımız elektrik-elektronik teknolojisi, onunla ilgili işte bilgi çağı, her neyse o. Ee, aslına bakarsanız şu kızılderillerin prensibinden çok farklı değil. Siz bunu daha önce duyduğunuz için değişik bir kontekste bir daha değil. kızıl kızılderillerin yaptığı, aslına bakarsanız iki türlü duman oluşturma. Ee, yuvarlak dumanlar, düz dumanlar. Ve bunların belli bir kombinasyonu, işte ee, kablotuz. Bu süzüşimi örnek teşvikli işte, şunları söyleyebilir. İşte düşman geliyor, yağmur var, yüz onlar orada. Bu sıfır ve birleri kullandığımız düz ve yuvarlak e, şeyleri kullandığımız o bilgi neyse, onu yönetmenin yöntemi bu. Tabi artık o zaman biraz geride kaldı ve artık e, elektronik teknolojisini kullanıyoruz ama prensipte pardon bu ikisi aynı e, temele dayanıyor. Hızız Veli abinin kendisi de gidip deneysel bir fizikçi olarak e, sormak da gerekiyor. Bilginin kendisinin ne olduğundan bağımsız olarak onu iletmeyle ilgili bir takım problemleri var. Bu anlaşmak, uzlaşmak falan gibi bayağı kablo üzerinden bir şey göndereceğim. Fakat e, Hızız Veli abinin aslında bayağı da ciddi problemleri var. Böyle söyledi ve dedi ki bu soluk benizler, efendim yağmur, rüzgar gibi şeyler benim ulaştırmak istediğim bilgiyi en azından dumanla engelliyor ve iletişim iletişim iletişim bilası iletişim problemler Ve bundan daha iyisini yapabilmek gerekiyor. Yani doğa şartlarında en azından doğa dedim. Doğa şartlarından birazcık daha bağımsız hale getirmek projemiz. Bu durumda yetişimi kurunca şunu diyorsun. Eyvallah. Sağ. Ol. Peki bunun yerine ne koyacağız? Aslında soluk benizler Buna karşılık şunu geliştirmişler. Bunu hepimiz biliyoruz. Ve prensip yine aynı. İşte düz çizgi, uzun çizgi. Bunu liselerde falan da ya da ortaokuldayken yapar işte Morse alfabesinin arkadaşına mesajı. Prensip aynı. Bir kısa çizgi, bir uzun çizgi, bir sıfır ve bir aslına bakarsanız kullanarak ve bu telleri kullanarak bilgi neydi ise o kodlamayı yapıp işte Morse alfabesini kullanıp İşte bilgi bir yerden bir yere iletti. Güzel. Bunu birazcık daha geliştirebilirim. Buna aslında bakarsanız bugün elektrik-elektronik teknolojisinin temeli bu bir bitlik bilgi. Işık açık, ışık kapalı. Şimdi yapmam gereken şey bunlardan bir sürüsünü bir araya getirmek. İstediğim şey işte sayıları oynayıp binden falan. Bir de buna karşılık ya yani, Morse alfabesini yazmak. Bunlar epeyce uzun zaman önce yapılmış şeyler. Bu aslında biraz sonra anlatacağım yani kuantum Bizim de işte sonsuz uzay denilen şeyi kullanmak evet. için de kullanacağım bir gösterim. Şu, ben mesela 86 bilgisini, 86, kaç param var? 86 cevap. Şu lambaları kapat, bu lambaları aç. Buna karşılık bir şey de getirebilirim, mesela Morse alfabesinde olduğu gibi. işte V harfidir bu. Bu bilgi ya da bu bilgiyi, sayısal ya da e, alfanümelik bilgi gönderebilirim. Bunu iki tabanda yapıyorum. O yüzden bunun üzerinde bir, bir vurguda daha bulunacağım. Biz normalde sayılardan bahsederken şunlardan bahsediyoruz. 32. 32'de anladığımız şey şudur. 32 tane 10 tabanında koyun var. Ama 32 gibi gördüğüm 3 ve 2 sayısı aslında mesela 4 tabanında başka bir şeye karşıdık. 4 tabanında başka bir sayıya karşıdık. Bunu biraz sonra kullanacağım. Bu özel bir bilgi olduğu için. En basit anlamında işlem yapacaksan, Yani bir İstediğim şey var sayı. Bir de işlem yapacağım. operatör. Burada mesela toplama işlemi. Evet. İşte şu lambaları açtım kapattım. Sonra öyle bir operatör yaptım ki bu aslında sizin e, hani en azından mantıkla ilgili olan kısmı işte sıfır ve birleri kullanarak belli kapılar ya da işte operatörler kullanarak işte bir sayı üretiyor. Burada en basit olan toplama işlemini yaptım da şu bilgiyle bu bilgi ya da şu sayıyla bu sayıyı topladığında bu işlemini yaptım da şu bilgi elde etmişim. İşte bunun adına çok kaba haliyle Bilgi işleme diyor. Ama bakın bu üzerinde düşünme anlamında bir, iki tane sayı var. Onlar üzerinde bir işlem yaptım. Yeni bir şey elde ettim. Bu yeni bir bilgiye de karşılık kere bir gelmeyebilirdi. Enformasyon hasta. Bundan 70 sene kadar önce bu bilgisayarların yaptığı bilgi işleme işini aslında ablalar yapıyordu. Yani o bilgisayarları işte değişik sayıları kriptografi yapmak için yani şifreyi kırmak için işte veya şifreli bilgi gönderilmek için işte bu şeyleri çevirip onları belli e, düzenlere koyuyorlar. Bu bayağı eski bir teknoloji. Artık. Mesela bu Mark 2 bilgisayarın şu anda kullandığınız cep telefonunun e, bilme kapasitesinin işte milyarda biri mertebesinde. E, bu aşağı yukarı bir bina büyüklüğünde. Bunu değiştiren şey bu teknolojik kısmından bahsediyorum. E, Kuantro gelmedi diye sakınlar kızmayın. Oraya gelmeden önce onun en azından biraz işe yaradığını söylemek lazım. Şu, bunu değiştiren yani o büyük lambalardan, büyük bilgisayarlardan bizi bugünkü hayata, işte cep telefonlarına bilmem ne yüzden şey, aslında malzemelerin özelliklerini biraz anlamakla ilgili. Aslında elimizde üç tür malzeme vardır. Ayırmak istiyorsan yetkileniyor. Bir tanesi metaller. O bizim eskiden altın çağından beri yok, net, bakır çağından beri kullandığımız eski metal. <gülüyor> Sonra bir de yalıtkanlar var. İşte ayakkabımızın altı gibi bir yani Bir de bunların arasında olanlar var. Yarı iletkenler. Yarı iletkenin aslında adı kendi durumunda izah eden bir şey. Bu bazen iletiyor, bazen iletmiyor. Aslında benim tam da aradığım şey. Yani istiyorum ki bir kapım olsun. Bazen sıfır versin, bazen bir versin. Aynı anahtarı açıp kap kapatır gibi. Bunu eğer ben bu yarı iletken malzemenin üstünde lamba gibi şeyleri tanınayabilirsem ki tanınadığımda o da transistör O zaman Büyük lambalar kullanmak yerine, eski, siz bilinmezsiniz muhtemelen ama eski de radyolarımız öyle lambalıydı. Biliyorum ki. Bilemiyorum. <gülüyor> ama ben hatırlıyorum ya, lambalı radyolarımız vardı. Onların yerine işte transistörlü radyolarımız oldu. Ondan sonra aslında onlardan birkaç tanesini, bir raytrek işte, çip yaptık. Çipler bu kadar büyüktü büyüklükte, şu büyüklükte. Sonra şu kadar oldu, bu kadar oldu. Şimdi şunun üzerinde aşağı yukarı o bizim sıfır ve birleri taşıyanlardan 2 milyardan biraz fazla oldu. Bunun üzerine bir şey daha oldu tabii. E, bilgisayar denilen şey çıktı. Başımıza dert oldu Ve daha da kötüsü internet oldu. Benim bilgi neydi ya? Artık o sınırsız bilgi kaynağı ve ne olduğu da belli değil. Peki. İşte bunlardan çok sayısını bir araya koydun. Şimdi geleceğim kuantum mekanik kısmına. Şimdiye kadar hayatımızı bununla biz idare ettik. Yani uzay adam gönderdik Newton mekanili. Cep telefonu yaptık elektronik teknolojisiyle. Ama onun sonuna geldik. Neden sonuna geldik? şu 0 ve 1 kapılarım vardı ya, ampullerim. Bunların arasındaki mesafeyi artık 10 ila 100 nanometre arasında tutabiliyorum. Fakat gel gör ki artık bunun içerisindeki elektronlar benim eskiden sevdiğim, tek başına nokta parçacık olabildiğim elektronlar değiller. Artık bunların nasıl davranını anlamak zorundayım. İşte o yüzden de bugün kuantum mekanini bundan 110 sene önce anladığımızdan çok daha iyi anlıyoruz. Bugün böyle söylemek çok hoşuma gitmese bile yine de hoşuma gidiyor. Ee, bugün kuantum mekaniği ya da kuantum fiziği işe yarar bir şey haline geldi. O yüzden de daha çok insan çalışıyor, daha çok insan düşünüyor. Bunun temelleri üzerinde. Ve anlıyoruz ki biz aslında son 80 senedir bayağı da e, bunun üzerinde düşünmemişiz. Şimdi sanırım bunu e, burada bırakmak yeterli olacak ama belki bir e, reklam zamanı vardı. O reklamlara bir gideyim. Çünkü ne yazık ki e, bunlar böyle olurken aslında... E, bize bir takım şeyleri yutturuyorlar. O yutturdukları şeylerden biri şu. Umarım sesini de e, açıp size dinletebileceğim de. Burada herhangi bir markaya karşı bir e, sataşma yok. Bu gerçekten e, böyle bir reklam yayınlandığı için. Tam da böyle. Tamam, bilen sonra bir şey. O pardon, pardon. Bir şirkete bir şey yapmak istemiyorum. Sadece buradaki arkasında yatan şeyi eğer kelime kelime tıkar ettiysemiz çok yanlış. Hani bilgili ya, bak ben sana söyleyeyim. Burada söylenen her şey çok yanlış. Teknoloji tam da böyle bir şey. Bir sıfırsındır ya bir Hayır tam değilsin. Aslında ortalamalar yer yoktur teknolojide. Hayır. Bilhassa ortalamalar üzerinden yaptığın şeyler. Çünkü o sıfır ve sen aslında işine geldiği gibi kullanıyorsun. Onlardan ortalama yapıyorsun. Hata olduğu zaman onları düzeltiyorsun diye. Ee, bazen düzeltemiyorsun. Şimdi bu noktaya geldikten sonra şimdi birazcık daha kuantum fiziğiyle ilgili kısma gelmek istiyorum. Burası birazcık daha yorucu olacak diye düşünüyorum. Çünkü biraz matematik kullanmam lazım. Biraz ama çok değil. Yani sayıların çok üstüne çıkmaya, çıkmamaya çalışarak yani sayılardan daha fazlasını kullanmamaya çalışacağım. Ama dediğim gibi hani şey iddia edemem. Evet ya bu, bu da tam böyle anlatılır. En doğrusu da budur. Hayır, o kadar büyük iddiada bulunmam mümkün değil. Ama şu kavrama geri dönmek istiyorum. Bu bir felsefe bölümü semineri olduğu için kullandığım terimlerin tümünü doğru kullandığımı da iddia etmiyorum. ama en azından şu terimleri kullanmak istiyorum. Özdeşlik gibi bir kavram vardır aslında. Buna baş, konuşmaya başlarken bahsetmiştim. Mesela 3'den bahsediyorum. Bu 3 ile evrenin herhangi bir yerindeki 3 sayısı kavramsız olarak tamamıyla ilgilene özdeştir. 3.1'den bahsetmiyorum. Ta, sadece tam sayılardan bahsedeceğim. O değişmez e, fiziksel sabitlerden bahsedeceğim içindelerde. Bu 3 üçle, bütün 3'ler birbirine özdeştir. 3 elma birbirine özdeş olmayabilir ama ona karşılık getirdiğim bir sayıydı bu. Koyunlar için, elmalar için bunu kullanabilirken, elektronlar için kullandığında üç elektron dediğinde, eğer böyle bir şeyi gerçekten kontinuüm mekaniği olarak düşündüğü yazında daha doğru bir şey söylüyorum. Çünkü üç elektronun üçü de birbirine özdeş olmalı. O üstelik iddia ettiğim şey olur ki evrenin her yerinde öyledir, her zaman da öyledir. Bunlar biliyorsun, inanılmaz büyük bir önermede bulunuyor. ama, ee, şey yapmıyorum. Ben bunu çok zorlayarak yapmıyorum. Diyorum ki, en azından işte bendeki elektronlarla sendeki elektronlar aynıdır. Bunu deneyebiliriz. Yani eğer yanlışlamacılık üzerinde konuşacaksa. Bunu deneyebiliriz. sınanmasına bakabiliriz. Şimdiye kadar da e, bu epeyce çalıştı. Klasik parçacıklar üzerinde konuşurken istatistiklerden bahsediyoruz. Mesela işte 3 tane ya da birazcık daha fazla tane koyun alayım. Bunlar fizikçi koyun. Esamlar pek değil ama. Bundan bahsediyorum. Şimdi mesela bunlardan bir tanesinin şunu, hatta bu işte benim koyduğum olsun. Bunu tanımlamak için en azından bir boyutlu uzayda bir zamanda hesabı kalacak olursak, iki tane parametreye ihtiyacı var. En azından. Bunlardan bir tanesi onun konumunu belirten, bir tanesi de aslında konumunun zamanı, bunlara fizik anlamında kullanıyor. Konumunun zamana göre değişimi aslında iyinci parçacık için ayrı bir zaman olmadığını söylüyorum. Bak, burada bir şey yutturuyorum. Ee, bu her zaman doğru olmak zorunda değil. Klasik fiziğin içerisinde kaldığım için bütün parçacıklar için zaman aynıdır. Bunlar yavaş ve yeterince e, küçük. Şey. Yeterince küçük, yeterince bir. Bu ise işte benim aslına bakarsanız hızımı tanımlayacak. Bu nesneye bir de başka iç özellik olarak en bir kütle atfedecek olursam. Aslında iki tane parametri yani işte konumu ve momentumuyla bunu buna da m çarpı v şuna da v diyecek olursam. Bunlar aslında yani lisede, ortaokulda falan duyduğumuz işte, işte formül olarak ezberlediğimiz işte şeyler. Ama bunlardan biraz yararlanacağım. Yararlanmam neyse şudur Tek bir parçacığı anlatmak için, şu i'inci parçacığı anlatmak için iki tane mesneyi kullanarak, matematik objeyi kullanarak aslında bir değer çıkar. Dedim ki işte, bu yiyinci parçacığın konumu şudur. Bu çizgi üzerinde şurada bulunur ve konumundaki değişim, zamana göre değişimden de hızını hepsinin kütlesi aynıysa e, momentum'unu çıkartır. Bu aslında bizi şu karnama götürecektir. Bunlar vektörel büyüklükler. Bu vektör hani kitap tanımıyla, ile işte büyüklüğü ve yönü olan nesne, matematiksel bir objeyi. Peki şimdi bunun için yazabileceğim gülü işte başka birisi için yazarım. Bu da Jinci parçacıkları, Kinci parçacıkları falan filan. Sonra bunların üzerinden toplam alırım. İşte toplam olarak stim nasıl davrandığını söyleyebilirim. Şimdi başka şeyleri merak ediyorum. Mesela işte çok sayıda olduğunda bunlardan ve yalnız işte kütlesiyle ve konumuyla değil de belki renkleriyle ilgili, belki de tam da bilemediğim, tek tek ayırt edemediğim Yazar şöyle söylemek belki daha doğru, ee, birbirlerinden farklarını çok da önemsemediğim şeyler. İşte hepsi koyun da bunlardan bir kısmı siyah koyun. Ama ben şunu dikkate almıyorum siyah siyah koyunlarımızıyla, işte onların beyaz ya da siyah olması da bir ilişki yoktur. Aslında olabilir de, klasik istatistikte yaptığım şey, bunun bu ekibin ortalama olarak kaç tane olduğu, ortalama olarak nerede olduğu, ortalama olarak hangi hızla hareket ettiği. E bir burada bir tane daha var. Sonra radyo test işte. Bir şey aslında bir anlamda ortalama ama mesela V'den bahsediyorsun işte üzerine çizgi çizmekte de ortalama demek. Sonra öğrendim ki mesela e, açı diye bir şey için teta kullanıyoruz. Eee teta aslında işte taniye falan karşılığı bir zemin ortalama istiyoruz. Yani işte ortalama taneye falan karşılığı diyor. Böyle şeyler kullandınız ama oyunlar bozuluyorlar. Ama e, şey bir yana o ortalama diye bahsettiğim şey tek tek nesnelerin içsel özelliklerinin bir kısmını dışarıda bırakarak beni de çok ilgilendirmediğini düşünerek aldığım bilgi. Hepsinden ortalama olarak aldım Buna karşılık eğer ki her elektron bu elektron, bu elektron, bu elektron aynı emlere sahipse ki öyleler, ama olmak zorunda değil. sahipse varsa emni yaparak hepsi aynı emlere sahipse ve bütün özellikleri bunun aynısıysa, bunlar özdeş parçacıksa çok daha sıkıntılı bir problemle karşı karşıyayım. Bunu bunda ayırt edemez durumdayım. Bunu bunda ayırt edemeyeceğim için böyle bir istatistik de yazamam, kullanamam aslında. O zaman şimdi zorlu kavramla karşı karşıyayız. Bunu bütün uzaya yayılmış abstrakt, bütün uzaya yayılmış bir şey olarak düşmem gerekiyor. Dalga fonksiyonu. Bu lafı enkoz ediyor. Ama Gerekiyor derken sadece Schrödinger bunu böyle yapmış. Mesela Heisenberg böyle yapalım başka şekilde de aynı matematiksel sonuçları verebiliyor. Şimdi tekrar ediyor. Öyle ki benim bu terimlere kusura bakarak kusura bakmayın bunları kullanmak zor. Böyle ki boş uzayın içerisinde benim her yerdeki elektronlarımın birbirine eşit olması demek benim elektronlarım aslında hepsinin her an her yerde olması. Demek. Burada benim tek bir vektörle ifade ya da iki vektörle ifade edebileceğim şeyi, bu elektron için yapma artık şansım kalmadı. Bu diğerlerinin de tümünün bilgisini aynı anda içermek zorunda. O yüzden bunu ifade edebileceğim matematiksel nesne iki boyutlu değil, aslında bakarsanız sonsuz boyutlu olmak zorunda. Derin nefes. Bir daha tekrarlıyorum. <gülüyor> Şuradaki ve buradaki diyebildiğim şeyler için iki tane, en azından iki tane parametre yeterliydi. Konum ve momentum. Başka şeyler de olabilir, açısal momentum bilen, ya yani başka parametreler tanımlayabilirim. Filler. Elektronlar için bunu yapamam. Çünkü bu adamlar özdeşler. Şu elektronla bu elektronu ayıra demeyeceğim için boş bir uzayda, sınırlar hiç olmayan matematiksel uzak uzayda, bu adamı tanımlamak için benim sonsuz tane şey vermem gerekiyor. Parametre ya da onu işte sonsuz boyutlu bir vektörle ifade etmek gerekiyor. Tamam yani iyi iyi. bunun bir takım sonuçları var ancak bunu söylediğim zaman burada kullandığımız operatörler ya da işte işlemlerle burada kullandığımız işlemlerlerin aynısı olamaz. Burada iki tanesini rahat rahat toplayabilirken burada iki tanesi diye ayırt edemeyeceğim şeyler nasıl toplayacağını, onların nasıl işlem yapacağını çarpıcayla, bölücayla falan ayırt mümkün değil. İşte buradan şu şeyi hep yanlış kullanıldığı için e, tekrar açık etmek istiyorum. Buradaki olasılıktan dolayı doğan belirsizlikle buradaki olasılıktan dolayı doğan kesinsizlik birbirinden farklı şeyler. Almanca'da bu ilişkiden, bu belirsizlik ilk istediğim şey un scher Yani kesinsizlik ilişkisi, belirsizlik ilişkisi değil. Belirsizlik bizim için şunun içerisinde belki de içinde neler olduğunu tam da bilemediğimiz ya da sallamadığımız, önemsemediğimiz şeyler olduğunu söyle. Bu durum için ise öyle bir şey söz konusu değil. Tamam, bu iki istatistiğin en azından istatistiksel olarak birbirlerine birebir karşılık gelmediklerini söyleyebilirim. Değil. Şimdi bir adım daha ileri gitmeye çalışacağım ve neden bunların sonsuz boyutlu olduğu ve lineer bağımsız olduklarını ifade etmeye çalışacağım. Eğer e, Ayşe çok dağıtırsam topla. Bugün akşam evde kavga çıkıyor. Bütün bunların hepsini birde anlatmayı yapamam çünkü dur ya yeter. Sen insanı öldürecek misin? <gülüyor> Test etmek için yani o yüzden durdur. İçimdeki fizik canavarını durdur. <gülüyor> buyurun. Arada normal vatandaş olarak bir şey sorabilir miyim? Lütfen buyurun. Yani tamamıyla sizlerden çok daha farklı bir geçmişe sahip olduğumu bilmiyorum. Bu yeni çıkan sistem yani quantum bu taraftaki sistem yeni olarak. Eski geçerliğini yitirmişti de, o halde. Hayır hayır. Hala, hayır, hala ara, araştırmak. Tabii, Tabii ki. Şeylerde, Astronomi ve bölümleri, var. astrofizikçiler aslında hala klasik fizik. Bakın böyle bir böyle bir şey yok. Yani işte. Kabulün ya aşaması değil yani. Hayır değil. Sadece bir olaya farklı yönlerden bakış. O zaman şey. e, farklı yönlerden bakış bile değil bu aslında. Çok kaba olarak mesafe fizik kendi arasında dört ayırebilirim. Çok kaba bu çizdiğim çizgilerde görülmüyor. Aslında çok da görünmeseydi iyi olur çünkü o kadar kesin ayrıntılar da yok. Bir tane fiziğin bir kısmı çok büyük gezegenler hatta siz ben çok büyük ve yavaş hareket eden şeylerle uğraşır. Yani emi küçük emi şey, büyük hızı ve hızı küçük olan şeyler. Şu ikisini de tanımlamıştım ya. Bir bunlar. bunların ikisi Biri büyük. Y'ye at diyeyim. Küçüğe eksi diyeyim. Bir başka şey daha var. Mesela şunlarla uğraşanlar da var. Çok hızlı ama kütlesi çok küçük onlar. Mesela bunu birazcık da işte özel görevliğe e, yani işte Einstein görelititesinin e, olduğu yer. Yani emi yani yeterince küçük, bu e, kaleme ihtiyacım olacak. İşte intihar etti. Ama hızları yeterince büyük. Hızları yeterince büyük derken, ışık hızına yakın. Yani işte saatte şu kadar yüz bin kilometre hızına yakın şeylerden bahsediyor. Başka şeyler de var. Mesela buradaki olduğu gibi, kütlesi de çok küçük, hızları da çok küçük ulaştı. Şey. Aslında burası benim işte kuantum mekaniği dediğim yere geçeceğim. Burası. İşte relativite, büyük kütleli ve büyük hızlı şeylerden bahsediyorsan, bu aynı zamanda işte özel e, şeye de girer. Kütleli en durgun kütlesi değil. Mi? Durgun, durgun. Ben durgun hepsi tüm. O kadar şey yapma, fizikçi evet. yapma. Ondan sonra bir de e, hem çok hızlı eden hem de çok küçük olan parçacıklar. İşte burası burası birazcık daha sorunlu bir bölge. Buraya çok fazla girmek istemiyorum ama. Bunların dış bir işte, bu bunu dışlar, o, onu dışlar falan gibi değil. Bunların arasında şöyle bir şey de söylemek müdür Mesela e, Doktor Encik çok iyi sorduğu sorular işte. Kuantum mekaniği nerede başlar? Yani işte mesela istatistik olarak nerede başlar? Sıcaklık olarak nerede başlar? Biri diğerini dışlamak zorundayız ama aşağı yukarı şu limitlerde çalışır. Mesela bir elektronu işte bir mikronluk bir şeyin içine atsanız, kuyunun içine atsanız gözünüzde aynen bir gerçek kuyu canlandırın, bir elektron atın milyonda bir metre boyunda bu Burada elektron hala klasik bir elektron. O kuyu 100 nanometreye, yani işte 100 milyonda birine düşürecek olursa bu elektron artık buradaki gibi davranmaktan daha, daha çok buradaki gibi davranmaya başladı. Ondan sonra da işte kesin bir çizgiyle ayırabileceğim bir şey. Ama biri diğer ilişkiler bir demektir yani i̇şte klasik mekanik, işte quantum mekaniği oldu, işte klasik mekanik Allah rahmet eylesin, Hayır. Bir başka şey söyleyeyim. Bazı insanlar söylüyor. Ben bunu tam anlamıyorum. Ama bu e, fiziksel sabite gireceğim için. Burada ya da e, bir sabitten bahsediyor. Plank abimiz işte 100. 110. 110. yılında. Plank sabiti diye bir sabit var. Bu bir sayı. Bu sayı aşağı yukarı 3 nokta binden kaç? Ya da pardon 6 nokta kaç? Sarp 10 üzeri x 34 e, jül saniye yanılıyor mu? Doğru mu? Güzel Joule işte enerji birimi, saniye falan, bunların ikisinin çarpımı 10 üzeri 34. Yani milyar kere milyar kere milyar kere milyon da bir. Bu aslında e, sıfır diye alabilirsiniz. Eğer ki aç sıfıra gidiyorsa, sıfırsa o zaman klasik mekanikteki şeylerin büyük bir kısmını anlatabilirsiniz. Bazıları böyle söylüyor. Eğer ki sıfırdan farklıysa, şu gibi bir sayısı o zaman quantum mekaniği sınırları içerisindeyiz. Ama şimdi böyle bir sorunum var. Benim aslında geleceğim, gelmek istediğim noktada o. Bunu ne kadar hassasiyetle ölçebiliyorum? Ölçme problemi edeceğim. Bunu gerçekten ölçebiliyor muyum? Veya elektrondan bahsediyorum, bunun bir yükü vardı, ee diye bir şey. Bunu ne kadar hassasiyetle ölçebiliyorum? Ölçüm aletlerinin hassasiyetinden bahsetmiyorum, doğanın bana dayattığı hassasiyetten bahsediyorum. Benim esas çalıştığım konu bu olduğu için aslında oraya gelmeye çalışıyorum ama gelirken de şundan üzerinden gittim. En azından şu konuda bir şeyler söylemiş oldum. Klasik istatistikle kuantum istatistiğini e, birden aynı şeyden gibi kullanmak çok doğru değil. Hatta baya yanlış. Klasik fizikte kuantum fiziği arasında özdeşli, özdeş parçacıklar ve özdeş olmayan parçacıklar diye bir ayrım yapmak mümkün. Şimdi kuantum fiziği kısmını birazcık kapatabilirim. Yoksa dalgaları da anlatayım mı? Peki. O zaman bir de şunu deneyim. Tamam mı? E bunları duyduğumuz için ya da işte e, ne bileyim popüler kitaplarda okuduğumuz için... Mesela işte yer dalga denklemi. İyi de e, ya Max Planck'den hatta ondan önceden biridir. Newton'dan de geldi. önce zaten dalga denklemi vardı. Dalga denklemi de kastettik şunun gibi şeylerin ortalama olarak işte konumu ve zamanını değiştirdik. Ne sonra bir dalga fonksiyonu karşıt getireyim. İşte şöyle bir şey olsun. İyi, X e ve T'ye bağlı olsun. İyi bunun işte konuma göre ikinci türevlerini alacak olursam Hı. veya zamana göre ikinci türevlerini alacak olursam çünkü bir sivit tabi diyeceğim. Yani bu bir dalga denklemelerinden dalga biri. İşte d kare, d, işte dinlenme, d, t kare. Bunların ikisinin boyutlarını am yani tabi birimlerini birleştirmek için şurada bir sabite ihtiyacım var. Öyle ki bir tarafta bir bölü metre, bir tarafta bir bölü saniye olan bir bölü metre kare, bir bölü saniye kare olan şeyleri birleştirir sınavı. Olsa olsa hız biriminde bir şey olacaktır. Ya da aslında bakarsanız çok hız mı olur? C kare. C kare. Kare biriminde bir şey Güzel. Bu bir dalga denklem. Ama bu dalga denkleminin tasvir ettiği şey buradakiler için geçerli. Yani mesela işte su dalgası. Su dalgası içerisinde tek tek işte bunlar elektron değil atomların var. İşte onların içerisinde bir şeyler daha kolaylaşmıştır bir ortalamasını verip onların yükselip alçalmasına veya yani ses dalgası. Havanın istedilmesi ne kadar titreştiği bana Bu dalga denklemi ses hızını veya boşlukta ilerleyen bir şeyse ışık hızını verir. Bu daha da problemli bir yere gitmeden önce. kuantum mekaniğinde denklem bu değil. Denklemde ne yazık ki şurada bir kare düşmüş durumda. Bu işte bir şey invariant değil. O yüzden de bu iki şeyin tasvir ettiği dalga denklemleri de birine denklem. O yüzden normal klasik fizikte kullandığım dalga denklemi ile kuantum mekaniğindeki Schrödinger dalga denklemi birbirlerine matematiksel olarak bile denk geliyorlar. O yüzden de e, burada dalganın olasılığından bahsederken hakikaten dalganın en yüksek olduğu noktadan bahsediyorum. Bunun için ölçtüğümde falan bozmuş olmuyor. Ama böyle bir şeyle uğraştığımda ölçtüğümde bozmuş da olabilirim. Bu eee problem. Şimdi oradan e, çok ileri gittim değil mi? Ha, oradan başka bir yere gideyim, daha eğlenceli yere geri döneyim. Şu kısımları biraz hızlı geçerek yapacağım. Kendi bilesi, eksenleri geçti Mesela bu, Content TV'yi işte elektronik teknolojisiyle bir şekilde kullanılabildiğini söylerken yeni şeyler ortaya çıktı. Bunlar çok daha yeni, yani çok yeni derken böyle. Bir senelik, iki senelik şey, üzerine düşünen şeyler, mesela kuantum e, biyolojide kuantumu doğru bir biyolojide büyük moleküllerin kuantum mekaniksel tasvirini yapmak mümkündür gibi şeyler. Buradan işte bilince falan gitmekten bahsetmiyorum. Acaba e, ben enerji üretirken, yani işte ADP'den ATP'ye geçerken, kuantum mekaniksel prosesler ne kadar etkindir? Bu daha ciddi bir şey. Yani eğer ki işte canlılar üzerinde birazcık çalışmaya başlayacaksak quantum mekanonla ilgili biraz bunları öğrenmemiz gerekiyor. Ve bunlar artık daha anlaşılır şeyler. Teknolojinin ötesinde yaşamsal şeyler. Mesela fotosentezin hala hani bizim için çok temeldi. En azından bazı bitkiler için. Bunun nasıl çalıştığını tam olarak gördük. Ama şu anda biraz daha iyi anlıyoruz ki aslında fotosentezin temelinde de şurada bulabileceğiniz gibi bir bana kalkma gibi iki ağabeyleri çalıştı. Bunların modellerini yaparak kuantum mechanics'e olarak işte böyle söylemem gerekecek. Dalga fonksiyonlarının üst üste binmelerini hesaplayarak fotosentez olayını birazcık daha iyi anlamıştınız. Ama bu tamamen anladık işte bitti falan değil. En son ve e, en caf caflı görüntü konusundan sonra bir takım kuşlar bunun üzerinde birazcık fazla daha fazla oldu. Öbür krene o kadar biniyor ama bir takım kuşların gözlerinde bulunan bir işte molekülün manyetik alanın yönüne bağlı olarak farklı iki spin durumunda bulunabilir, farklı iki kuantum durumunda bulunabileceği ve bu sayede kuşların işte oda sıcaklığında bile, özellikle oda sıcaklığında bile kuantum mekaniği etkileri kullanarak işte yön bulabildiklerini hani bayağı da bilimsel olarak göstermiş durumdalar. Bunlar aslında daha ilk örnekler. Yani burası, yani kuantum biyoloji kısmı çok çok daha yeni doğmakta olan bir bilim, bilim dalı. Ama ben şimdi şeyden bahsedeyim biraz, birazcık reklam kusur ettim. da hızlı hızlı geçeceğim. Ee, bana ne kadar zamanın kaldığını söylerseniz iyi olur. Sonra ben sabaha kadar tutarım. Bütün çünkü benim ekip burada olduğu için, ee, onlarla grup toplantısı biz buradan devam edeceğiz. Şimdi bizim uğraştığımız şeylerse, yani benim bizler ve bizim üniversitelerimiz şeylerse, daha çok mümkünse tek tek elektronları küçük yerlere sıkıştırarak yani nano işte birtakım bilgisayar e, aygıtlar yaparak cep telefonundan farklı değil. bunları bilgi taşımak için kullanmıyorum. Daha önce elektronun 0 ve 1'ini kullanıyordum ya şimdi bunun dalga özelliğini ve işte o sonsuz boyutluluk özelliğini kullanmaya çalışacağım. Sonsuz olmasa üç boyutluk özelliği kullansam eskiden bir elektronun bilgisi için iki tane bilgiye ihtiyacım var ya yani şimdi sonsuz tane bilgi tek bir elektronla taşıyabilirim prensipte bunu yapma işi. Bunlarla işte uğraştığımız aygıtlar. Umut ediyorum bir iki ay içerisinde aşağıda size bunlarla ilgili şeyler gösterebilirim. Şimdi gelin ki bu şeyleri söylemek çok güzel ama aslında bakarsanız fizik biraz zor bir iş. Diğer işler zor değil demiyor. Ben teorisyen bir adamdım. İşte bir öngörüde bulunmak yani şu, biraz da Popper'e özenerek belki. İşte bir teori yapmıştı. Ondan bir öngörü olmalıydı ki Efendim, e, teoremin en azından yanlış sınanabilirliği üzerinde bir şey söyleyeyim ve ben bunu yaptım. Çok güzel işte teorimiz bir şeyler söyledi. E, kimse ölçmek istemedi. Yani şundan e, biz bunu zaten biliyoruz. Bunun üzerine düşünmeye gerek yok. bahsettiğim problem aslında kuantum mekanik temellerinden ince bir problem. Ve bunu biliyoruz. Yani bunu kurcalamaya gerek yok. O yüzden de oturup öğrenmen gerekiyor. Mesela sigarayı bırakmak zorunda kalacağım. İşte Buranın adı temiz oda. Yakında İstanbul Üniversitesi'nde bundan daha iyi Bunlar neden Yunanca diyeceksiniz? Yani Benim için tamamen anlaşılmaz bir dildi, deney ortamına girmiş. Eninde sonunda yaptığın şey işte bir takım afillere pahalı aletler kullanarak, hatta fırça yiyerek, mesela sigara içmeye kalkınca e, yiyorsun. Hatta öğrencim bile olmuştu, yani deneyse öğrencim olmuştu. E, onunla da işte bir takım şeyler yaptık. Şimdi yazık ki şunları kullanıyorum bunlar bizim ürettiğimiz çipler çip dediğimde de hani o, e, Gora filmdeki çipten bahsetmiyorum. Şu gördüğünüz şeyin gerçek büyüklüğü, yani gözümüzle ölçtebilir büyüklük, e, işte birkaç milimetre kadar. O birkaç milimetre içerisinde ben bir mikron kalınlığında, yani bir saç devirden daha da, ya da kalın e, bir şeyi, ben altı tanesini yan yana koyup, üzerlerinden işte nano volt mertebesinde akım akıtıp, ondan sonra da direnç falan ölçmem gerekiyor. Bu, böyle, vururum. tamam, çok güzel, hadi yapalım Hatice, neredesin? Ee, bunu yapması gerekiyor işte. Bu o kadar e, kolay bir şey değil. Bunun için bir de üstelik çok böyle cafcaflı, pahalı aletlere de ihtiyacımız var. İşte, işte, şu alet, işte moleküler bir epiteksinin alet, şey için söylüyorum, hava atmak için, Aşağı bizde yok, yani İstanbul Üniversitesi'nde yok, e, 5-6 milyon dolarlık bir alet, ben yani Türkiye'den işte Almanya doktora gitmeden önce Türkiye'de bir tane vardı, bugün Türkiye'de 20 tane vardı. Yani Türkiye'de bayağı bu konuda çalışıyoruz. Bu alet ne yapar? Şunu yapar. Atomları buharlaştırıp, tek tek şurada bunların her bir atoma karşı bir resim ama e, gerçeğini de bir Atomları tek tek böyle düzgün arka dizerek bana yapılabilecek en mükemmel kristalleri yapar. Eğer böyle kristaller varsa o demin bahsettiğim abstrakt elektronları var ya, bunlar hiç başka bir şey görmeyecekler için i̇şte neredeyse bomboş iki boyutta hareket eden düz Muzay görecekler ve evet. bu sayede ben o elektronların her birinin özdeşliğini kullanarak bilgi iletmeye çalışsam. Bir şey sorayım mı? Tabii. Siz bunları... Yani, Şuralarını geçiyorum. İstekten söz etmektedir, evet. gözlemlemiyorsunuz değil mi? Nasıl çalıştığınız herhalde? Yani baktığınız zaman görüyor musunuz? Evet, evet. bak tabii şey gözümüzde gibi. değil de. Mesela <gülüyor> yani bu nasıl, boyutta yani, ölçüm yerine o kadar zor değil. Mikrosikoplar evet. var onunla. <gülüyor> Yani gözünle görmek dediğimiz şeyden mi bahsediyor yoksa? Bunu, şunu sorayım. Söyleyeyim. Yani atom modelleri var ya. Atom hani, temsilen Bohr'un vardı, Thomson'un vardı. Yani, Onların aslında hepsinin direkt ilaç, indüstriyel olduğunu söylüyorlar. Yani hiç kimsenin atomu o düzeyde ne olup bittiğini çıplak gözle görür gibi gözlemlemedi. Çıplak gözle görmek dediğimiz. Şey. Yani elektron mikroskobuyla baktığımız zaman Hı -hı. Bile Hı -hı. Hareketlerini Bak, Bak, elektron hareketlerini görebiliriz. Elektron mikroskobu. Şimdi gö görmeyi şöyle anlatsak olur mu? Şimdi ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Mesela bu sınıftaki işte bu dağılıma bakmak istiyorum. Şimdi burayı ölçmek istesem, tek tek adamları bulmak istesem ve elimde e, devasa bir vincin üzerinde işte kocaman bir top olsa ve onunla gelip bu sınıfta kaç tane adam var diye bulmaya çalıştırıyorum. Bu sınıftı dağıtırım. Burada kaç tane adam bulduğunu ölçemem. Ama burayı şöyle ölçebilirim. bunun içerisine e, daha küçük bir topla gelip tek tek vurup onlardan yansımaları alıp sayabilirim. Kaç defa geri saçılıyor? Bu gönderdiğim şey. Mesela elektron kaç defa geri? Elektronu gönder Elektron atomdan daha küçük bir şey. Elektronu gönderdi. Bilye gibi düştü. Kuantum mekaniksel düşmem gerekmiyor. Gönderip ondan saçılmasına bakabilirim. Ve derim ki bak burada var, şurada var, burada yok. Bunu ama resmi çekmek istiyorsan birazcık daha karmaşık işlerle uğraşmak gerekiyor. Mesela bunlar yüklü atomlarsa, bunun bir yükü var ve belli bir dağılım gösteriyor. Kuantum mekaniksel belli bir dağılım. Şimdi bir tane iğne getireyim. Bu iğnenin ucuda o kadar ince olsun ki bu yapılabilir bir şey. Bunun üzerine işte pozitif bir yük koyayım. Çok basit temel fizik bana diyor ki eğer bunların ikisi aynı yüklülerse çekecek Zıt yüklülerse hiç yiyecek. Şimdi şurada yok. Şu kadar duruyor. Yaklaştık zaman yukarı çıkıyor. Mesela iten olsun. Yukarı çıkıyor. Tekrar aşağı inin. Burada bir tane son söyleyebilirim ben zaten. Gördeme gerek yok. Sadece Itkili. hangi klasik işte elektrostatik kuvvet konuları. Başka şeyler de yapılıyor Mesela Elektron tünelleme mikroskobu. Yani bu işi karıştırdıkça daha çok alet çıkartılıyor. Daha detaylı görmek istiyorsan. Yani o zaman bu bunu işte Dolaylı yoldan etkilerinden biliniyor. Yani aslında bu. benim önemli şeyin tam anlamı <gülüyor> şu. Fotoğraf makinesiyle buranın fotoğrafını çektiğinizi ama elektron böyle şey yapıyor şimdi. Fotoğraf makinesinde yapması şey, aslında ondan gelen fotonların bir yüzeye aslında burada fotoğrafçı var. daha iyi analiz edecek ama bir yüzeye yakıştırıyorum ve onların hangisinden bana hangi boy, dalga boyunda sinyal geldiğini bakıyorum. Burada yaptım, ondan hiç farklılmıyor. Orada elektrom elektrik, elektromanyetik ön reaktörüne bakıyorum. Buradaysa elektromanyetik kuvvetin değişimlerini bakıyorum. Yani görmek dediğim şey illa gözümle diye... Yani ben 5 duyuyla yapamayacağım bir şey. Neden olduğunu da tekrar edeyim. Benim görebilme aralığım işte belli bir yerde. İşte bunun mesela X-ray kullanmam gerekiyor bazı şeylerde. Bazı yerlerde daha düşük dalga boyları, bazen daha büyük dalga boyutu. Neyi ölçmek istediğimle ilgili olarak ona göre bir aygıt kullanmam gerekiyor. Ben evet, bununla alakalı bir şey söyleyebilirim. Evet. Bu hatlar için mesela nasıl bir şey oluyor? Ha. Nasıl? Bunu nasıl gözlemleyebiliyorsunuz veya test edebiliyorsunuz? Ee, yani bir kere onu ben yapmıyorum, birincisi. <gülüyor> İkincisi, bir takım elimizde teoriler var. Ya yani ben e, bunun üzerinde aslında yüksek enerji fiziği konusunu daha çok isterim çünkü onlar daha iyi bileceklerdir benim. Sadece diyelim ki kuarkı falan geçsin. Benim böyle bir elektronla ölçemeyeceğim kadar küçük olsun. Elektron otomaya göre daha küçük bir şeydi. Kuark bunların hepsinden daha küçük bir şey. Demek ki benim en az o boyutta bir şey bulmam lazım. Fakat onları da serbest halde bulamıyorum. Şu anda yapabileceğim şey şu. İşte bu hızlandırıcılarda yaptıkları gibi iki tane ya da işte bir sürü tane proton alıp ...kafa kafaya birbirine çarpıştırdıktan sonra içindekilerin saçılmasına bak Oradaki daha dolaylı bir şey dolayıcılık. Manyetik alana karşı verdikleri tepki, elektrik alana karşı verdikleri tepkiyi ölçmek. Ama yani e, mesela... ...quark için durum çok daha e, komplike. Atom için çok kolay. Şunu şu için soruyorum, Yani çünkü fizikçilerin bize atomun altını dair verdikleri bilgilerden hareketle yapılan yorumlar var. Yani onlar yorumlanıyor ve birtakım neticeler çıkarılıyor. Hı hı. Şimdi sizin gibi ileri düzeydeki fizikçiler bile bunu doğrudan e, bu şekilde yani test etme e, ve farkına varma şansına sahip değilse bizim gibi insanların çok daha farklı bir şekilde bize aktarılan bu dolaylı bilgilerden hareketiyle tevreeb etmeleri ne kadar sağlıklı olur? Aslında bence pek de olmaz. Ama e, bunun için çok fazla üzülmememiz gerekiyor çünkü şey yani kuantum mekaniği işte bundan 80 sene önce işte 3-5 tane adam biliyordu zaten. Bir iki tanesi de onların civarında dolaşarak işte bir şeyler üretiyordu. Bugün ise işte binlerce adam uğraşıyor ve bunun üzerinde daha fazla ölçülebilir şey var yani. Yüksek enerji için ne olacağını bilmiyorum. Öyle bir kestirmede e, kehanette bulunamam ama e, doğrudan gözlem dediğim şey kısmı aslına bakarsanız e, atom altına indiğim andan itibaren doğrudan gözlemleye bir şansım yok. Yani 5 duyumla algılayacağım hayır. E, geliştirdiğim teorilerle yaptığım deneylerin uyuşup uyuşmadığına bakabilirim. Yapabileceğim en maksimum şey bu. Aynı şey, e, de bileyim astronomi için ya da astrofizik için de söyleyebilirsiniz. Yani ya oradan, Mazur'dan ma ma ma ma ma işte sinyal geliyor. Güzel de gidip orada ona elinden böyle ölçemezsin ki düğmesine basamazsın. Yok öyle bir şans. Sadece bir takım aygıtlar geliştireceksin. Onlar tutarlıysa bir takım yorumlarda bulursun. Bunların hepsi teknik detayını anlamanız ya da herkesin anlamasına gerek ver için ben de anlamıyorum. Ama adam bana şöyle bir yorumda bulunsa dese ki, işte 22 tane kuark varmış. Bence olabilir. Bunu söyleyebilir. İşte 22 kuart varsa işte 22 türlü toplum biçimi vardır. Biri onu da söyleyebilir. Beni ilgilendiren kısmı o değil ama 22 kuart dediğin zaman uyuman gereken bir <gülüyor> kurallar var. Matematiksel kurallar var. Burada onların doğruluk olmadığını tesli edebilirim. Yani formal olarak. Yanlış diyebilirim. Burada, doğru diyemezsem yanlış diyebilirim. Ondan sonra deneysel olarak şunları karşılaştırıp bu sonuçları veren kaç tane deneyim var? Bunların arasından bir kısmı e, elenecek. Çünkü şu deneyle diyelim 100 teoriden 60 tanesini attım. Bir başka deney daha yaptım ve bunlar tutarlı. Bir 20 tanesini daha attım. Bunlar diller bir tane indirmen de gerekmiyor. Ama doğrudan bir şey yapabilmek için biraz fazla büyürüz. Yani e, hakikaten düzsel olarak fazla O kısımda ise biraz matematik de şey yapacak. Bu, kuantum mekaniği için de geçerli. Bugün dolaylı yollarla, mesela e, sizi öldürmeden önce, e, mesela dolaylı yollarla kuantum mekaniğinde faz denilen bir şeyden bahsedeceğim. Ve bence sizi heyecanlandıracak bir şey oldu i̇şte en azından çok heyecanlandırıyor. 1800'ler sonunda, Maxwell tarafından bir matematiksel obje ortaya çıkıyor. Hatta direkt ona bile geçebilirim. O objenin adına vektör potansiyel dedir Bunu fiziksel bir karşılığı yoktu. O zaman için fiziksel bir karşılığı getirmek niyeti de yoktu. Zaten. Manyetik alan vardı, ölçülebilir. Mıknatıs koyuyorsun, sağ sola çeviriyorsun, elektrik alan var. Çarpılırsın. Elektrik alan ürettiğin bir elektrik potansiyel varken manyetik alan üretebildiğin bir şey yok. Şöyle bir matematiksel nesne olsun. Vektör potansiyel. Neden buna ihtiyaç duyuyor? Hakikaten işte o tritizm, magnetizme biraz bakacak olursanız veya ilgili kitapları, Diyor ki manyetik alan bu yönde olsun. Z yönünde. Elektronlarında ya da yüklü farsızlıkta x'ye düzlemliyor. Z yönünde olan bir şeyin x'ye düzleminde olan bir şeye etki etmesine imkan yok. Nedensellik ilkesini hatta ve dahi lokallik ilkesini bozar bu. Dolayısıyla öyle bir şey olmalı ki, öyle bir matematiksel nesne olmalı ki bu z yönündeki manyetik alanı x-y düzlemine taşıyabilirsin ve hakikaten de böyle bir matematiksel avuç ortaya çıkıyor. Ama hiç kimsenin şöyle bir iddiası yok. Biz bunu ölçeriz. Böyle bir matematiksel nesne varsa ona karşılık gelecek fiziksel bir şey de olmalıdır. Hayır. Ondan aşağı yukarı 90 sene ya da 80 sene sonra Arnow ve Bomb iki abi şey diyorlar. Bir dakika kuantum mekaniğinde bu matematiksel bir attığın nesne var ya. Kuantum mekaniğinde ona karşılık gelen faz diye bir şey var. Bir Arnow Bomb fazı Biraz sonra göstereceğim diye düşünüyorum. Böyle matematiksel nesnelliğe karşılık, deneyse olarak bugün elimizde bayağı da e, ciddi şeyler var. Dolaylı da değil üstelik. Yani o fazın olması elektronun hakikaten ya burada ya da burada olması demek. Bir tane de bunlardan binlercesini yaparsam elektriğin sizi çarpması ya da yandakini çarpması. Ve üstelik aslında bakarsanız sadece matematiksel bir şeyin sonucu olarak. Onun için hani farkı bugün nasıl o bilmiyorum, çok detaylı bilmiyorum. Sadece trace'lerine yani bizlerine bakarak bir takım sonuçlar çıkartıyorlar. Onların da çoğunun çok iyi anladığını zannetmiyorum. Çünkü çok da ha deyince böyle klasik mekanikteki problemler kadar kolay bir problemle uğraşmıyor. Peki şimdi şeye geleyim. Bu e, konunun sonu aslında. konuşmanın değil ama. Bu birimler yani işte bir takım şeyler. Mesela işte e, neydi? Yük var. Temel yük var. İşte Planck sabiti var. Sizin bir sayı söyledi. Peki bu Hakikaten ne kadar sabit? Nereden biliyorum bunu sabit olduğunu? Mesela e, işlemin grubunda çalışıp doktora aldığımız e, Fonkürtün grubunda e, çok akıllı hocamız şöyle bir şey yapıyor. Demin bahsettiğim iki boyutlu elektron arasında dik manyetik alanı bırakıyor ve şeye bakıyor, direnç nasıl değişir? Bu bizim aslında akım-voltaj ölçümlerimiz var değil Bunun aynısını sadece özel şartlar altında yapıyor. Özel şartlar derken şurada yazdım bilmiyorum. Evet. Sıcaklık eksi işte, 270 derece falan mertebesinde. Ondan sonra işte manyetik alanda, şurasını alacak olursam dünya manyetik alanı 5000 katı falan yani. Hani birazcık zorluyorsun ama böyle bir şey yaptı. Şunu fark ediyor ki ölçtüğün direnç manyetik alanın belirli bir aralığında, işte şu aralığında hiç değişmez oluyor. Değişmez derken ölçebildiğin aletlerin hassasiyetinden daha da değişmez. Başka bir şey denemem gerekiyor. Başka bir aygıt koyayım, yani şu aletle ölçtüm ya, mesela işte sizin cep telefonundaki çiftle ölçtüm. Onun yerine gideyim de başka bir çiftle ölçeyim. Orada da aynı şeyi buluyorum. Bunu işte ne bileyim, bugünlerde işte geçen sene Nobel'i alan grafende, yani karbonda ölçüyorum, aynı şeyi buluyorum, silikonda ölçüyorum, bilmem ölçüyorum. Birbirinin malzeme olarak tamamen bağımsız. Bu universal bir efekt. Ve şartların nasıl olduğu da birazcık daha anlaşılıyor. Bu bana şunu veriyor aslında. Evet. E bölü aşın, pardon, aş bölü e karenin ne olduğunu söylüyor bu demek. 1973'te Gen Nobel alan olan Joseph Sons'a şu etken şeyleri kullanarak, bunun tersini de nasıl ölçeceğini bulmuştur. Böylece ben E'yi ve aşı, onun üzeri x 9 hassasiyetle, bu da şey demek, yani Şuradaki sayıya bakıp bu yani, teorik bir şey lazım, böyle sayı anlamı değil. 25.807,812,10 e, 25 artı eksi 0,0,0,0,0,0,0,0,1. Yani bir de milyarda bir kadarlık bir hassasiyet bölüçüyor ve bunu her yerde ölçüyor. Bu bana bir şey söylüyor. Josephson ise, bunun tersine frekansı aslında diyor. Yine aynı hassasiyette. Burada yalnız kontrol mekaniksel bir ölçüm yapmıyor. Bayağı, yani bunu dediğimiz iki ay sonra yine beraber ölçeriz. Bayağı iki yere kablo bağlıyorsun. O kablonun üzerine akım akıtıyorsun. Biraz daha küçük olmak maksimumde bu sayıları yerine koyduğun zaman. Onun üzerinden akan akım ya da ölçüdeyim direnç ne kadar sabit oluyor? Bunun zaman içerisinde değiş, değişmemesi başka bir şeye karşı. Buradan bir şey daha söyleyeceğim. Yani eğer işte yüksek enerji fiziği işte veya işte kozmolojik sabitler falan gibi şeyler söylüyor, bu katı Alt üstü bir iki tane çift koyuyorsun ve buradan aslında ince yapı sabitinin, kuantum elektrodinaminin yıllardır anlığında peşinde koştuğu şeyleri çok daha basit deneylerde çıkartabiliyorsun. Yalnızca şartları uygun sağlayabildiğin için. Aynı şey karbon atomlarında yaptığı yüksek enerjilerin çok uğraştığı, işte Klein paradoksu denilen şeyi göstermeyi, işte birazcık bir karbon oluyorsun. Bunlar abartıyor mu? Bu kadar kolay değil. Karbon oluyorsun. Burada relativistik parçacıkları görebiliyorsun. Kütlesiz fermi, fermiyonları görmüş olduk bu Ve bu aslında bize çok enteresan şeyler, daha fazla şeyler söylemeye başladı. Bunlara kadar gerekmek için 80 sene ihtiyacımız var. Bir başka şey. Bu en çok Heidegger abinin bugünlerde yaşasaydı seveyeceği şey olurdu. Bunlar aynı memleketler. Prof. Henç. Ee, bu demin bahsettiğim gibi. Profesör Hensch bugüne kadar şöyle söyleyeyim. Bugüne kadar bir zaman diye bir şeyi Saat anlamında söylüyor. Ee, şöyle ölçerdik. İşte atomum var, sergium, İşte o sallanıyor. Şu ürüncü bandında şu kadar salınım yaparsa, salınımları tek tek sayabileceğimi varsayarsak, şu kadar salınım yaptığında bu bir saniye kaçtık. Bunu ne kadar hassaslıkla biliyorduk? Aslında bakarsanız Profesör Hensch'ten önce bunu 10 üzeri 6 10 üzeri eksi 7 mertebesinde hassasiyetle. Saniyenin 10 milyar milyonda 100 milyonda biri kadar evet. bir Bu bayağı karmaşık bir deney ve aslında nasıl çalıştığını tam ben de anlamış değilim. Yani şurada böyle güzel bir şeyden bahsettim ama prensip de şöyle çalışıyor. İki tane aynem var ve ışığın hızının sabit olduğunu biliyorum. Bunu nereden biliyorum? Bağımsız bir sürü deney bana hep aynı şeyi verdi. Ondan sonra şu ölçüm yaparak. Aradaki nesnenin özelliklerini değiştirerek aslında bir çeşit nitel yaparak aradaki zaman farkının ne kadar olduğunu bulmaya çalışıyor. Ve öyle ki onun üzeri eksi on beş mertebesi yani milyar kere milyon saniyede biri diğerinden ayırt edebilecek bir düzenek bu. Bu tabii sizin benim için çok da fazla yani yürürken falan bir iş şey yaramıyor da bir elektronu şuradan şuraya gönderdim de o hakikati önemli bir şey yani. Veya işte bu ışık hızından hızlı gidiyorum diyen nötrinolar e, var. Bunları ha, ölçmek istediğiniz zaman bu zaman skalaları önemli. Bir adam 370 kilometreyi diyor ki ya da 760 kilometreyi, 760 kilometreyi, 4 nanosaniyede aldı. O 4 nanosaniyeyi alabilir de ışık hızından daha yukarı ya da daha aşağıda olması demek senin aslında 10. eksi 15 mertebesinde doğru çalışan bir saatte de olması demek. Bir birim eksiği olsa sana ışıktan gidiyor dersin. O yüzden ee, o problematik bir şey ve şu anda şanslıyız ki e, hem yükü, hem plan sabitini, hem de zamanı ölçüm aletlerinden bağımsız Bence çok vurgulanması gereken Ölçüm aletlerinden, ölçüm biçimlerinden bağımsız olarak e, kesinleştirmiş durumdayız. Çok sayıda sabitimiz yok. Işık hızı bunlardan biri. İşte von Kelsing sabiti bunlardan bir tanesi. E, Josephson sabiti bunlardan bir tanesi. Şimdi saat için ya da zaman için de, e, zor oldu ama, zaman içinde buna benzer bir standart çıkartmak üzereyiz. Herhalde 2020'lerin ortası doğru bu aleti yapmış olacağız. Şimdi bu, ha bir dakika sizi korkutayım ya. Öyle ha deyince olmuyor. Aslında bakarsanız bunları söyleyebilmek için inanılmaz miktarda matematik yapmanız lazım. O matematik yaptığımız bir yerden sonra basmıyor. Yani alabileceğin mutluluk çekerlerinin dışında şeyler var. nümerik yapman lazım. Bilgisayarıncısı güzel abi benim için. Şunu 50 bin kere tekrar et. Ve işte ne çıkıyor ona bakıyor. Bunları yapmak demek aslında Schrödinger denklemini çözmek, Poisson denklemini çözmek. Bunu günlerce atom için veya bizim için elektron için yapıp Ondan sonra işte yükler nasıl dağılıyor, potansiyel bu, bu bayağı bir Mesela şu renkli renkli olan şeyleri Özge arkadaşım hesaplamıştı. Bu arada bu şu aygıt. Işte bunun kalınlığı şu anda 1 mikro. Bu arada dikkat edin. Burada ayırdığım bir takım beyaz çizgiler var. Onların kalınlığı da 10 nanometre. 10 nanometrelik şeritlerle 1 mitronluk elektron gazını diğerlerinden ayırıyorum. Sonra diyorum ki buradan buraya da akım akıt üzerine de e efendim şey yap. Yani işin teknik kısmı e bayağı ağır. Düşünmek kadar ağır değil ama e ağır bir kısım. Peki şurada... Ha, şur şuraya gidelim. Şimdi kuantum fiziğine ilgili kısım, bilgiyle ilgili olan kısım bence sonuna geldi. Dediğim gibi kuantum mekaniğinde bir elektronu tasvir etmek için sonsuz tane vektör kullanmam lazım. Bunlar o vektörleri gösterir. Sayıda. Böyle ki bu vektöre, bu şeye karşılık gelen, mesela dalga fonksiyonunu çıkıyorum Bu bir bilgi olsun. Bilgi derken iyiyim. iyiyim. Bir şey. Aynı elektronun üzerine ben aslında ikinci bir bilgiyi daha koyabilirim. En küçük pozitif ikisidir. Bu da aslında iki tane işte bir tane minimum, bir tane maksimum olacak ve bunlar birbirine karışmaz durumda. Karışmaz derken yineer olarak birbirlerinde bağımsız durumda. Birini diğerini cinsinden ifade edemez ve diğerlerini hiçbirine. Ben bunların her birini bir tek elektron üzerine hangi durumlara yerleştireceksen sıfır ve birlerini artık kullanmak zorundayım bir tek elektron üzerine şu tekte bulun, şu dalga fonksiyonunda, bunda, bunda veya bunda bulun. Hatta bunların toplamı olarak bulun. Dediğimde aslında kuantum bilgisayarın temel olan qubit'i yaratmışız. Böyle laf da çok kolay ama gerçekte biraz daha zor. Deneyleri yaptığımızda, ya, e, hakikaten e, dedim ki ben saatlerce daha anlatabilirim. Deneyleri yapmak kısmına gelince biraz sıkıntılı bir kısım var. Aslında. Normal işte hayatımızı devam ettirdiğimiz yerde sıcaklık diye parametre var. 23-25 derece falan. Bu bana bir enerji skalası veriyor. Termal enerji bir enerji skalası veriyor. Ve bu enerji skalası, veriyor. şu, şu kariye yazabilirim. İşte Oda sıcaklığında 2300 kere falan bu. Boltzmann sabit ile, o da önemli işte Boltzmann abi işte. Bunun yarattığı termal sıcaklığa bir işte, katil gibi bir şey vereyim. Kaç olduğunun çok önemli olmasın. Şimdi şu demin gösterdiğim ee, grafikte ise Kuantum dememizin bir başka sebebi her bir durumun kendisine ait bir enerji öz değeri olması. Her bir durum bir tek enerjiyle ifade edilir. Klasik fizikte enerji sürekli olan bir şeydir. 3 enerjideyim, 3.5, 3.75, 3.80, 3.772,000, bütün sayılar varken kuantum fizikte değil. Birinci enerjideyim veya sıfırıncı enerji seviyesindeyim, birinci, ikinci, ve bunun arasındaki bir enerji farkı var. İşte mesela şu, birinci durumda olmak, ikinci durumun arasında olmak birbirlerinden farklı, tam olarak ayırt edilebilir. Ayrık, kuantisi. Peki bu enerji farkıyla, buna da mesela delta E diyeyim. Bununla bu ikisini karşılaştırma olmaz. Öyle ki eğer benim elektronlarım çok ateşliyse, bu, burada da durabilir, şurada da durabilir. Eğer sahip olduğu enerji bu sistemin içiminden daha büyük bir enerjiyse, Şurada diyemem. Böyle yapmalıyım ki e, enerji seviyelerin arasındaki fark sıcaklıktan çok daha büyük olsun. Ya da sıcaklığı çok düşürür. Normal sistemlerde bu sıcaklık farkı e, kelvinler, yani eksi 270 dereceler falan mertebesi. Her kontrol sistemi için değil. Ama en azından bizim uğraştığımız kontrolü sistemleri için aşağı yukarı bu, bu mertebede bir şey. Şimdi galiba e, süre kaç oldu? Bilmiyorum yani e, Nanometre ola. <gülüyor> 1, <saat sonra. gülüyor> 1 saat 10 metri oldu. Tamam. Peki o zaman bundan sonrasını geçiyorum. Ee, sadece şunu söyleyeyim. Bu, benim için bu konuşmanın önemli bir kısmı da şuydu. E, 3 dakika daha alınıyor. Tek yaptığım şey, tek tek elektronları alıp, kendi istediğim yollarda hiç başlarına bir iş gelmeden bir yerden bir yere götürüyor. Bu öyle bir şey gösteriyor Ve biraz sonra bir, bir elektronun nümerik filmini göstereceğim. Bilgisayarda bilgisayarda e, Göstereceğim Fakat gel gör ki bu bizim laboratuvar. İnanmazsınız. Böyle bakınca... Evet, evet. Eski kızlandırıcının olduğu yer bu. Bu uzunca bir süre unutulmuş bir yerdi. Sonradan işte çok uğraşarak, çok para harcayarak, işte irade kullanarak, hani irade ederken mesela işte Özgeler falan böyle işte, kedi böyle atmaya çalışarak falan ee, bunu başka bir hale yurttık. Onu anlatmam gerekiyor. Çünkü aslına bakarsanız buradaki hocaların ve hepimizin aslında vergilerinden yapılan şeyler ya bunlar. Ben demin bahsettiğim kuantum bilgisayarının temel parçacığı olan qubit yapmak için böyle bir yerde aşağı yukarı toplam 3 milyon lira eski parayla 3 trilyon lira harcayarak, sizin 3 trilyonunuzu harcayarak doğan'daki çok temel sabitlerin nasıl çalıştığını Hangi hassasiyetlerle, hangi sıcaklıklarda uygun? Hatta umut ediyorum daha ileriki bir adıma giderek bunlardan bir aygıt yapıp mümkünse, yani bunlar e, projelerde yazılan şeyler ama mümkünse işte mesela bir kuantum bilgisayarın temel taşını, mümkünse bir MR geni MR cihazının ölçüm mesnesini, aygıtını. Ve hatta çok da abartacak olursam e, deprem tespit edebilecek kadar küçük değişimleri ölçebilecek aygıtları yapmak istiyorum. Onun için de ee, bunu bu halde bırakamazdık. Mesela bu bir fare. Bir kuantum faresi. Evet. Ama ölmüş. Hatta örmemiş, fosilleşmişti. Bu da eski hızlandırıcımız. Şimdi e, bu benim mesela ofisin olacağı yer. Manzara da bu. Ha bir dakika bunu geçmeyeyim. Bu da temizlik ekibi. Türkiye'nin en okumuş temizlik ekibi. İçerisinde e, master olmayan kimse yok en azından. Locent olan en az iki var. Bir bayağı da e, yani bu temizliği yaptıktan ve bunun tarih de söyleyeyim. E, şurada yazıyor. 19 Ocak'ta başladık. Bu senenin 19 Ocağı'nda. Şimdi bunun içerisinde inşaat başladı. Bilimlendi. Bunlar son hali değil ama. E, peki. Yani bu hafta gidin görün. Burası bambaşka bir yer olmuş. Sanda. Ahşap tavanlara bindenmeleri falan her şeyi var. Hızlandırıcı dışarıda. <gülüyor> High Energy Physics out. Quantum e, Computation in. <gülüyor> Yemekhanenin girişinde duruyor. Biz müzeye başlayıp müzeyden dinler elde edip, kitap ha. almaya çalışıyorduk. Ben közü. de aynısındım. Ben dedim ki hızlandırıcı. Bak herkes o hızlandırıcıyı satalım da yerine bir şey yapalım. <gülüyor> ben de, hızlandırıcıyı koça verelim de bize tabii yapsın yapınlar. Aynen. Biz de onlara dilekçe yardımıştır. Yok. O, onu umut ediyorum işte bir şeyin üzerine, bir abide giymişti. Beton bir şey üzerine koyacak da işte bu Türkiye'deki ilk hızlandırıcıdır falan diyecekti. Gelin görün lütfen. Yani çünkü bu aslında sizin için yaptığımız bir şey. Dünyanın 40 40.000 katında şeyler nasıl oluyor onu bir görün. 10 milik elimiz sıcaklık, yani 0 dereceden yalnızca milyonda 1 derece kadar yukarıda 10 milyon 1 derece kadar yukarıda olmak nasıl bir şey, yani çok yanına yaklaştıramam ama e, onu bir görün. Şu cihazları falan alıp da bir süre bitirdiğimizde e, şuna ihtiyacım var burada soru soracak, çalışacak, öğrenecek ve paylaşma açık adam. Ve bu illa fizikçi, biyolog falan olması da gerekmiyor. Hocam nasıl ölçüyorsun? Gel beraber ölçelim. Çünkü bir eski bir abi vardı, seeing is believing diye bir şey vardı. Gel, orada ben sana her bir elektronun ne zaman şuradan şuraya geçtiğini gösterebileceğim diye umut ediyorum. Bunlar işte, bilim adamları doğayı anlamak ister. Bu bana biraz daha sloganvari var bir şey ama. Bunu yaparken de bir sürü adamla birlikte yapmak gerekiyor ve burada işte bir kısmını içini saydım. Bunun dışında e, bu arkadaşları gördünüz. Onların yeni resimlerini göstermem gerekmeyecek ama aslında bakarsanız toplamda benim Nano Elektronik ekibim dediğim ekip toplam 40 kişi falan ve bunlar işte Türkiye'nin her yerinde var. Yani işte Muğla'da var, İzmir'de var. 40. 40 mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> bunlar mı? <gülüyor> <gülüyor> Onlar bizim ekibin güvenliğini Anladım, sağlıyor. Ben, ben, ben, ben, ben, <gülüyor> siyahı görmedim. <gülüyor> o da Arap'tı. Öldü yazık ki. Galiba şeyde burada bir teklifle teşekkür ederim. Umarım çok başımızı şişirmemişim. Valla yani. büyük bir e, dikkatçilerin büyük bir keyifle son e, derece yaran bir konuşma oldu. İzledim. Bir sayısal gösterim vardı herhalde hocam. Aaa! E, Çilim. Tamam sözler doğru. Onu, e, evet. Mesela şimdi bu bir elektron. Tamam, tam bu. Önce başlatayım sonra durdurayım. İnanmayacaksınız ama bu hakikaten bir elektron. Hakikaten derken şunu kastım: bir elektronun dalga fonksiyonu olduğu. biraz geri alayım. Burada yaptığım şey şu: bir elektron dediğim bunların boyutlarına bakacak olursanız, aşağı yukarı işte nanometre mertebesinde, yani milyarda bir metre mertebesinde, ben manyetik alanı falan kullanarak elektronların gideceği yerlere, onlara yol çiziyorum. Yol çiziyorum derken de, şunu karşısında mesela normal bir şeyde, normal elektrikten bahsedecek olursam, işte bir kablo ile yönlendiririm ya, kablo bir şey biraz problemdir, ondan akım akıttığımda çarpışmalar başına gelir. Elektrona verdiğimiz konutum bilgi var ya, Neydisi o? O kaybolur gider. Her çarptığında dalga fonksiyonu şekli değişir, kaybolur gider. Bu ise öyle bir şey değil. Bu, kendi başını, birliğini, bütünlüğünü ve aslında bakarsanız fazını da, dalga fonksiyonu koruyan bir şey. Şuraya ise bir tane manyetik akı koyuyorum. Bir tane manyetik akı koyuyorum demek, hani demiştim ya 40 bin katı kadar falan. Dünyanın manyetik alanının 40 binde biri kadarlık bir manyetik falan koyuyorum. Demek. Tek bir manyetik akı demiyorlar elektron gibi kendi başına var olan dalga fonksiyonu olan bir şey. Ve ben bu elektronu bunun civarından göndereceğim. Çift yarıp deneyinin numelik simülasyonudur. Efendim. Bu elektron bu yoldan da bu yoldan da gidebilir. Bu istatistiksel olarak elektronun yarısı buradan gider. Yarısı koyunların yarısı buradan, yarısı buradan değil. Bu elektron ne yazık ki tam felsefi karşılığını hala anlayamadım. Her iki yerden de aynı anda beraber giderler. Bu hala tek elektron bu lokalite prensibi üzerinde o yüzden Einstein en ciddi eleştirisi olur. Kontrimekaniye lokal değildir. Yani şu şekilde ifade edemem ya da real değildir. Gibi. Buradaysa bu elektronun gerçekten de gördüğüm, burada nümerik olarak gördüğüm, laboratuvar denesi olarak gördüğüm, bu elektron aynı anda iki yoldan birden ve bütünlüğünü bozmadan giderken şurada hiç görmediği, dokunmadığı hani demiştiniz dik yönde, dokunmadığı bir şeyin farkında olarak ya bu tarafa gidecek, ya bu tarafa gidecek. Öyle ki bununla bu eğer üst üste binecek durumdaysa dalgaların üst üste binmesini hatırlarsanız işte iki tane dalga alayım. Şöyle olsun bunlar beraber hareket e Aynı fazlalarsa daha büyük bir dalga görüyorum. Ters ederse daha az görüyorum. Eğer bununla bu aynı fazlalarsa elektronlar buraya birse, yarımsa da buraya gidecekler. Ve bunu nümerik olarak süngüle ettiğimde şimdi filmi devam ettirebilirim. Elektronun iki yerden birden gidiyor. Sonra birleşiyor ve gel gör ki Sağ tarafa Bu da sonradan oluşturduğu işte ee, şey, girişim deseni ama çok da doğru geri yansımanın olmaması lazım. Onun yerine şunu şöyle bir şey yapayım. Buradaki o akıl sayısını yarısına düşüreyim. Başka hiçbir şey yapmadım. Yalnızca 40 binde 1'de 80 binde 1'i kadarlık manyetik alan koyduğumda aynı elektron hiç görmediği matematiksel olarak hiç görmediği manyetik alanı görerek üstelde bir tarafa Şimdi bu soruyu soruyorum. Bu gerçek mi? Değil mi? Nümerik olarak gerçek, matematik olarak doğru. Deneyde bunu böyle görüyor muyum? Ee, gelecek sene görürsünüz, bunu bir tabii Gelecek sene görürsünüz ki, beraber umarım görürüz ki 80.000'de bir, yani hiç kimsenin hiçbir hayvanı, hiçbir canlının fark edemeyeceği bir manyetik anındaki değişimde ben yani bir elektronik bir tarafa, bu tarafa. Daha fazlasını da yapabilirim. Bu da son film, o da e, Antalya'dan bir arkadaşı yaptığı film. Film derken bunu hesap. Öyle bir şey yapıyorum ki, burada iki elektron gönderiyorum, birbirine karışmıyorlar, buradan bir elektron gönderiyorum. Bunlar gene aynı yol üzerinden, buradan gelen, buna karışmadan, bu tarafa, buradan gelen, buna karışmadan öbür tarafa ekliyor ve üzerine koyduğum bilgiyi, faz bilgisini taşıyor. Yani bir kavrayıcı çok zor çünkü aynı elektron ikiye ayrılması, iki şeyin nasıl tekniğinle ayrılığından ah. soruları yoksa, diğer şeyden altın soruları Yani matematiksel olarak ne olduğunu anlat dersen o zaman çok daha rahat anlatırsın. Bak <gülüyor> tamam, çok rahat yazıyorum <gülüyor> Değilmiş, kolay. Şuna baktığımda gözümle gördüğüm şeyi daha biraz daha fazla algılayabilirim. Bunun aynı şey olmasını kavramaya katkındakısı işte o zaman Aharonov'un kendisi yani bu şeyi öneren abi 2 sene önce İsrail'de toplantıya gittiğimizde o da aynı şeyi söylüyordu. Ben bunu yazabiliyorum, çözebiliyorum, deneks olarak görüyorum ama gör, gör ki bunun karşılığında gelen şeyin kendi içimde bir karşılığı yok henüz. Demek ki bir olan bir şey yok mu? Birden fazla bir şey yok mu? Aslına bakarsam, hani demin üç tane elektron demiştim ya, bütün elektronların birbirine özdeş olması demek o elektron dediğim şeyin her yerde zaten var olması. Hı. O yüzden de konutu mekanisi olarak yorum yaparken iki okuldan bahsediyorlar ya, bunlardan bir tanesi, olasılıkçı yolu, şeyden bahsediyor ki, bu her yerde her zaman zaten vardı. Bir tanesi de diyor ki, daha... Bugünler daha güçleneceğini tahmin etmiyorum. Hayır, bu nesne olarak da bir şey, gerçekçilik anlamı gerçek olarak da bir şey karşı. Benim yani biraz daha azı. Nesne mızır. mi yoksa bir bilgi şey, mi oradan? Buradan hatta şey nesne hocam, Elektron. <gülüyor> Eğer elektronla bile hissediyorsak, bu bir elektron ve bir nesne bu. Ben o elektron üzerinde hisseden bilgi koydum. O bilgi. Bu elektronun ve <gülüyor> elektronları var mı? Üzgünüm, yani sadece bunları ayırt edebiliyor musunuz böyle? Yani... Elektronun içerisinde herhangi bir iç yapı yok. Hiç yapı yok. Yani onu ayrıştırabiliyorsunuz yani atomda proton, elektron ayrıca onun elektronunu alabiliyorsunuz. Tabii ki. O, Tabii yani e, aslında bakarsanız hemen şimdi bile yapabiliriz. Bana bir fırça, e, saç fırçası verirseniz hemen şimdi saçınızdaki e, elektronları oradan alıp e, fırçanın üzerine yerleştirdiğim Sorun değil. Orhan. Bunu tek tek yapmak birazcık daha zor. Onun için daha iyi fırçaya e, bir de tek tek tek tel saça ihtiyacımız var. Yani bunu ayır ama mesela aynı şeyleri, yani kuantum mekaniğinin nasıl oluyordu ben elektronlar için yazdığım özdeşler. Peki protonlar nasıl özdeş? Ayşe'nin sorusu. Çünkü protonların iç, iç yapısında olduğunu iddia ettiğim bu kuartlar var ya, onlar da özdeş. Bunları birbirine ayrılır Tamam, filmde gösterdim sözlerimi, bütün sözlerimi tuttum. Kuantum fiziğinden bahsettim, doğa, dedim bir kere en azından. E, sabitlerden de bahsettim, görelim bitti, ben öldüm. Çok teşekkür ederim. Tamam, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Hakikaten çok güzel bir konuşmaydı. Son derece ziyaret ediyoruz. Zihin açıcı, ufak açıcı bir şey. Yani tabii herkes kendi öyle bir şey anlayacak. Yani benim anlamak istediğim bir şey var. Belki onu, yani bize sorumluluklar olur. Sen ben söyledim. Şey olmadan, sorumluluklar. Yani şimdi biz normal şeyde, doğal, yani içinde yaşadığımız bir şey var, onun ölçü bilgi sahibi veya teoriyle onun hakkında bilgi sahibi oluyor. Yani böyle düşünüyorum. Yani bir şey var, onunla ilgili ben bir teori yardımıyla bilgi sahibi oluyorum. İki şeyin olması lazım. Bir teorinin olması lazım, bir de bir nesnenin olması lazım. Evet. Şimdi kuantum fiziğinde olunca o bir nesne benim bulduğum teoriden daha farklı bir anlam taşıyor. Yani ben onu bağımsız olarak göğsden bağımsız olarak ölçemiyorum. Yani bu benden göğsünü bağımsız olarak mı? Orada öyle bir şey olmuyor galiba. Yani. Bu çok doğru değil hocam. Bunu e, galiba bazı fizikçiler e, kendileri de çok iyi anlamadıkları için böyle söylüyor. Yani ben nasıl ölçersem öyle çıkar. Hayır, öyle bir şeydense ben söylüyorum öyle de demiyorum. Hayır, yani bu, yani bu böyle söylendiği için yanlış. Yan, yanlış demeden önce şeyi söylemeliyiz. Yani e, hangi şartlar altında yanlış olabileceğini en azından söylemem lazım. Hı. Mesela bu ben elektronun işte dalgadır ya da değildir falan filan diye bir şey empoze etmeden, o teorisini yapmadan da bu zaten var. Bu kendisi öyle olarak var. Ben bunu nasıl anlayacağım diye uğraşacak olursam, buraya şu en azından şunu da, kuantum her şeyini kullanmam gerekiyor. Yalnızca dalga olma özelliği değil, onun bir fazı da olması özelliği kullanmam gerekir. Ama mesela şu verdiğim, emin ki kuşun gözüyle yön bulması. Burada teoriye falan ihtiyacı da yok. Burada doğanın, yani normal doğa diyorsunuz ya, doğa zaten e, normal. Yani şeyde, e, elektronlar için de aynı doğa. Orada var, ortalar var. Peki, orada da aynı kurallar geçer. Eğer ki biz e, insan olsaydık ama öyle insanlar olsaydık işte şu enerji seviyelerine düşecek sıcaklıklarda yaşıyor olsaydık, o zaman e, biz de bayağı kontrol doğasında yaşayan şeyler olurduk. Yani hani Sadece o sıcaklık ya da işte bunun gibi, manyetik alan vesaire gibi parametrelerimiz farklı olduğu için bize kuantum fiziğinin geçerli olduğu yer çok acayip gibi ve oradaki kavram Ama şey olarak baktığımda hayır, şunu asla diyemem yani ben bu dalga fonksiyonunu işte çok iyi anlıyorum ya da işte ben de öyle bir şeye karşılık geliyor yani doğadaki her şeye benzeterek açık diyebiliyorum. Hayır değil. Öyle değil. Bunun kendine ait bir dili var. O dili biraz anlarsam işte, yani e, maksik ya işte diferansiyel denklemle bu o zaman bunu başkasına anlatabilirim. Zaten aslında yaptığım şey de biraz da o. Ama ben öyle, ölçü, öyle ölçtüğüm için, o parçacık öyle ölçtüğüm için e, dildir, değil. Yani sen diyorsun ki, ben elektronu ölçmek istiyorum. Güzel. Elektronu ben e, bir tane topla ölçmek istiyorsam, bildiğini işte Fatih Sultan'da bu ölçemezsin. Eğer bir çok çok hassas bir alet yapacak olursan, şeyi ölçersin. Bu devasa şey, şu küçücük topa çarptı, momentumu konu, pres şey. Bunu başka şekilde ölçmek istersen, üzerine işte dalga göndererek ölçmek istersen, sen başka bir alet buluyorsun. O yüzden bu ikisini birden taşıyan şey, elektron, matematiği olarak anladım. Senin ölçmene göre tepki vermiyorsa, ölçtüğün için onu buluyorsun. Yani... Zor derken kelimeyle, matematik olarak çok kolay. Yani hakikaten bu kadar anlatacağımı sabahtan başlayıp işte e, önce toplama çıkartma, sonra diferansiyel denklemler, sonra e, dalga denklemi, en sonunda diyeceğimi e, Hilbert uzayında gerçek şu anda bitmişti zaten. Ha evet böyleymiş ya. Ya yani, o gerçektir işte doğru hayata karşılık ki tasvir ederiz de ne olduğunu matematik olarak diyorum. O terminolojiyi kurmak yani siz bana işte mesela işte Kant'ın kategorilerinden bahsedecek olsanız ve ben hayatımda hiç değil Kant, Eflatun falan, mı mu? ya hani renk olarak Eflatun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Diyorsam o zaman orada başka bir şey. Ondan sonra sizin bana yapacağınız şey kategorilere falan gelmeden ya da o noktada olmadan şeyden bahsedecek İşte mesela önermenin ne olduğunu söylemek. Ondan sonra aslında ben hakikaten çok anlamak istiyorsam bunu oturup o şeylerin ee, o yön, o dili öğrenmem gerekiyor. Yani Benim demek istediğim, siz e, matematik yaparak kendi açınızdan bu sorun olmadığını söylüyorsunuz. Ama matematik yapmadan bunu anlatsanız doğru olduğunu söylüyorsunuz. İşte o o ne? Yani Sizin için matematik olarak bir karşılığı var. Ama bunu anlatmaya korktunuz ama bizim e, içinde yaşadığımız bu koşullarda hı hı. sahip olduğumuz bir şekilde çok bilgiler var. O bilgiler uyuşmuyor. Yani şimdi ben hiçbir şekilde bir şey hem orada hem orada diyemem. Yani bunu dersen seni hükmariye atarlar. Yani ben hem buradayım hem oradayım dersen olmaz. Tabii ki bunun fizik realitedesinden anladığımız anlamda bir karşılığı var. Ama bu fizik realitede kullandığımız kelimelerle onun karşılığını kuralım. O zaman şu koyunlara bir daha geri dönmeye çalışayım mı? Özdeş olması demek, benim şurada veya burada diye birinden ayırt edememendim. Koyunlar için böyle değildi. Buradakine de A koyunu, buradakine B koyunu diyebiliyordum. Bunun için bunu tasvir etmek için iki tane şeye ihtiyacım vardı. Konumu ve e, momentum, hız diye. <gülüyor> ne? <gülüyor> Bu ikisiyle birbirinden hiç ayırt edemeyeceğim için <gülüyor> ancak şey yapabilirim. Bunu unut ve bütün uzaydaki tek elektron da bu olsun. Fakat bu her yerde ve her zaman aynı olacağı için bu bir iki tane değil, sonsuz tane şeyle ifade edilmeli. O şeylerde az önce aslında gösterdim bu vektörler. Öyle olmalı ki birincisi diğeri cinsinden ifade edilemesin. yine bağımsız olsun. Bu vektör uzayında demek durumdayız. Diner bağımsızlığı anlatmak aslında çok zor değil. Eğer vektörler gibi şeyler atıpıyorsanız X ve Y gibi iki şey yazardım. Öyle ki Mesela şöyle bir vektörüm olsa bu şu kadarcık x'ten bu kadarcık da y'den içerir. Ama şöyle bir vektörüm varsa bu vektör bu matematiksel şey diğerinden tamamen bağımsızdır. Bunu şu cinsinden yazamam. <gülüyor> bu elektron içinde öyle bir şart koşuyorum. Diyorum ki bunu tasvir edecek olan vektörler Hiçbir şekilde birbirlerin insan ifade edilemez. Bu aslında bunlardan her yerde yazdığımda birbirlerinden tamamen bağımsız da anlamına gelecek. İşte bu anlamda baktığında benim için renklem çözmekten birazcık daha anlatılabilir bir şey değil. Ha. Ayırt edilebilirdikle ayırt edilemezdik. Bunun için yazdığımda, bunun için yazdığı arasında bir fark varken, bunun için, bunun için, bunun için, bunun için, için yazdığımda arasında hiç fark yok. Dolayısıyla da ben böyle şeyleri bir elektronu parçalara ayırıp, yarısını burada, yarısını burada diye düşünmem gerekmiyor. Bu, şurada ve burada. Çünkü bunu tasvir eden şey her yerde, lokasyon olarak her yerde zaten tanımlanmış olan bir şey. O zaman onu ilerletmem, bunu zamanında kayıtıyorum. Onu, onu ilerletmem, aynı anda iki yerde birden tarif edebilmem anlamında geliyor. Fiziksel realite olarak bunu bir adamda beklemiyorum zaten. Bunu beklediğim şey, o şu şartları sağlayan, yeterince küçük işte mesela olan şey, onu nasıl tasvir ettik? Ama bu tasvir etmek için illa böyle olması gerekli, bu benim yazdığım aslında bakarsanız Heisenberg'in yaklaşımı. Bunu Schrödinger'in yaklaşımında da bu şekilde değil de, bunları yeterince küçük alarak ve operatörleri ona göre tanımlayarak, yani diferansiyel <gülüyor> e, diferansiyelleri kullanarak, ifade etmekle vektörleri ve matrisleri kullanarak ifade etmek farklı farklı matematiksel şeyler nesneler ama aynı fiziksel realiteye karşılık Aynı anda aynı ayrı yerlerde olma kavramını ancak şunlar cinsinden anlatabilir. Bu çok çok anlaşılmaz anlaşılmazdır ki mesela iki tane vektörü birbirine dik yaptım. Üçüncüsünü de yaptım işte onlara dik. Dördüncüsünü birazcık sıkarsak yani kafanı atarsak işte dördüncüsünü de ona bir şekil çizebilirim. Böyle şeyler hani kitaplarda falan görsün Dört boyutlu bir küp. Artık o küp değil de başka bir şey. Beşincisini hayal edemezsiniz. Ya da en azından e, geometrik düşünme yeteneği az olan rengi gibi alan için. Çok zor. Sonsuz tane bunlara dik olan bir şey hayal edin. Mümkün değil yani. Hayal derken gerçek bir şeyle karşılaştırıp da ona benzetme anlamı yok. O mümkün değil. Ondan sonra şunun getirdiği, matematiksel olarak böyle bir tanımlamanın getirdiği sonuçlar var. Mesela hem bunu hem bunu ölçmek istediğimde ne olacak? Einstein'ın en ciddi olarak şey yaptı, eleştirdiği şey o. EPR Einstein ve Rosen'ın ee, şey eleştirisi Şunu da, Ya kuantum efeni yerel değildir ya real değildir, şey Ya yerel değildir ya lokal değildir ya real değildir. Şimdi Reel dildir'e anlatmaya çalışayım. Koyunlar için bir iç gizlilik vardı ya, mesela ak koyunlar, pembe koyunlar falan bu ortalama için bir şey ifade etmiyordu. Einstein onun için şöyle bir laf söyleyeyim de bunlar hidden variable'lardır. Yani gizli değişkenlerdir. Quantum mekanide de burada bir yerellik varsa yerellik şartını zorlayacak olursam o zaman buraya gizli değişken, hidden variables'ları göz ardı ettiğim içindir. Eğer bunu yapmıyorsam zaten gerçek değildir. Gerçek değildir derken de erkendir, şunu kastediyorum. Bu matematiksel tasvir gerçekte ona karşılık gelmez. Bunun için önermesi şu, bu yani biraz daha teknik olacağı için hani çok meşhur kesinsizlik ilişkin var ya, diyor ki işte delta x çarpı delta p büyük olmalıdır bir sabitlen. İlla Halisenberg sabit şey, olmak sunuldu. Şu matematiğe uyan bütün operatörler için bu geçerlidir. Peki, şimdi şu soruyu soruyorum. Bir tanesi için biliyorum. Mesela bunun yerini bilmiyorum. Delta x 1'im var. Bunun için delta x 2'm var. Einstein şey. aynı şey. Bunun için delta 1, p1, delta p2. Bunu bilemiyorum. Bununla bunun çarpımı şundan büyük olmak zorunda. Bununla bunun çarpımı da bundan büyük olmak zorunda. Fakat şöyle bir düzenek yapayım. Böyle olsun ki bu ikisinin p1 ile p2'nin toplamını bileyim. p'yi buluşuyorsun. Bir de x1 ile x2 arasındaki mesafeyi bileyim. Ee, Bunu da yüksek. Diyelim ki böyle bir şey yapalım. Bu tasarlaması mümkün olarmış. İki tane elektron alacağım. Hiçbirinin konumunu tek başına ne bilmeyeceğim. Ama ikisinin aralarındaki uzaklığı hep aynı olarak tutacağım. Evet. İkisinin de momentumlarını bilmeyeceğim. Çünkü belirsizlik ya da kesinlik ilkesi bunları yasaklıyor. Fakat bunların toplamanın sabit olduğunu bileceğim. Böyle ki diyor, ben bunları yeterince cebimden uzaklaştırdığımda bunun momentum'unu ölçtüğümde, ölçebileceğim kadar bir ölçtüğümde, öbürünün de kişisiz olarak ne olduğunu bilirim. Bu da işte senin e, quantum mekanin çalışmadığını söylüyorum. Çünkü bir ölçüm yattığında diğerkini sonsuz mesafeden, lokallik ilişkisini, nedense ilişkisini kırarak, kırarak ölçmen anlamıydı. Einstein ne yazık ki quantum doğru anlamış bir adam değil. Çünkü burada yazacağın şey bu değil. İki parçacık dalga fonksiyonu yazman lazım. Bunlar için ayrı ayrı belirsizlikler yok. Einstein aslında bakarsanız klasik fiziğin son adamıdır. Öldüren son adamıdır. Kişilik olarak çok da beğenmemekle birlikte şeyi de bu problemi çok parçacık dalga fonksiyonu denilen şeyin ne olduğunu bunu emin olun fizikçiler de 95 falan anlamıyor. Çünkü çok gerekmiyor. Tek parçacık kullanmak. E, klasik, fiziğe çok yakın olduğu için insan onu kullanıyor. Mesela bizden Hüseyin Hüseyin çok parçacık dalga fonksiyonu. Şöyle bir şey yazıyorum yani. Kır, 48 tane elektronu bir yere koyuyorum. Bu elektronlar için tek tek şeyler yazmıyorum. Bunların hepsi zaten bir şey. O şeyin nasıl davrandığına bakıyorum. Yani. Ve bu kümülatif bir şey. Parçalarını ayırılabilir bir şey de değil. Yani hani tartışır, işte parçalarını ayırdım. Sonra onları tekrar topladım. Toplam işte e, parçaların toplamı toplam. ilk halinden daha Küçüktür. Eşit değil en azından. Kuantum Mekane bundan birazcık daha fazla bir şey söylüyor. Çok parçacıklı sistemler için. o Toplam dediğin şey zaten bir tane şey. Sen ona o isimleri verip bir parçacık, iki parçacık vesaire gibi şeyler yapıyorsun. Nasıl tasvir ettiğinde, e, şu matematik nasıl kullandığınla ilgili. Yani şimdi Türkiye'de A enflasyon. Değil mi? Ölçüyoruz. Diyoruz ki %8 enflasyon var. Hı hı bu enflasyon benden bağımsız değil. Pazardaki meyvadan da de bağımsız değil. Hı hı. Ama ben onu ölçüyorum. Ölçtükten sonra diyorum ki, o bana şöyle bir etki yapıyor. Ama aslında böyle bir şey yok. Yani tamamen bu benim sonuca bakarak elde etmiş olduğum bir değerim, bir bilgi. Hı hı hı. Sizin yaptığınızda burada nerede farkı, fark eder? Yani bir şeye hı hı. Ona uygun olarak, ki burada enflasyonun karşılığı olan ben varım. Yani beni gördüğünü gördüm ama orada bir şeyi ölçüyorsunuz, enflasyon gibi bir şey veya tavrı gibi bir şey veya tam bir, şey bir şey oradan hareket ederek ekstrapolasyon da belki de bilemiyorum ama Hı. bir şey var diyorsunuz. Şimdi evet var ama burada bana bağlı ama ben aslında <gülüyor> enflasyonun objesi değil. Yani ben olmasam da o yere var. Evet. Şimdi sizin yaptığınızın burada farkı ne? Ben onu sormak isterim. Aslında bakarsanız aynı öyle. Ben bu Arno-Bomb deneyini işte az önce gösterdim sağa sola gitme işini Matematiksel olarak tasvir etmesem bile bu zaten kendi başında var. Benim onu ölçmeme bile gerek yok. Ben sadece onu ölçerek ama hmm. o zaman işte ben hmm. eğer enflasyon ölçme araçları veya görünüm değişirse farklı bir enflasyon çıkıyor. Şimdi ben gene varım ama o enflasyona göre var. yani teoriksinin yani, yani teorinin değişimi onun implikasyonlarını eee Yani puan e, hmm. sizde değiştiriyor mu? yani Böyle de değil demiyorum ama söyleyeyim? Öyle onun için yani. Tabii yani o altında gözlemci etkisi denilen bir şey var. Yani popüler olarak okuduğumuz Evet. Yani deneyde siz katıldığınızda görünen, katılmadığınızda farklı davranan bir şeyden söz ediyorlar. Popüler Yani şey az yani, çok başlığım olmayan bir şey. Yani enflasyonla ilgili örneğimdan anladım. Öyledir ki ben enflasyonu ölçtüğüm için bu enflasyonu değiştirebiliyorum. Hatta onun da ölçülerini de benim yani ölçüdenle ölçeni birbirine ayırt edememek gibi bir de. Deney düzeninin, ölçme biçiminin sistem üzerine etkisi. Ama enflasyonda da ölçüme aracını değiştirdiğim an farklı bir şey Yani orada da aynı şey. Çok farklı değil o bak. ee, Aslında bakarsanız şu deminki hani ortalamalar anlayışım vardı ya, onlar kadar farklı. Mesela e, işte yıllara göre enflasyonun ortalama değerlerini çizeyim. Şöyle bir şey. Mesela diyelim ki işte şurada Şubat ayında şey elektron enflasyon maksimum yapmıştır. Tamam. Bunlardan yıllarca bunlardan biriktireyim. Ve işte bir ortalama eğilim ki bu da neredeyse şunun gibi bir şey olsun. Burada bulduğum olasılıklıkla bu enflasyonun gerçekleşme olasılığıyla bir dalga fonksiyonu sürekli deminden beri de dönüp duran işte kırmızı yüksek bulunma aynı şeyler değil. O yüzden de hani ölçmeyle ya da işte bu olasılıkla bunların ikisi de örtüşmüyor şey. Genelde o popüler bilim kitaplarında da söylenen şey de bu çift yarık deneyi'dir. Çift yarık e, deneyi aslında şu deneyden beri de gösterdim. Şey. çift yarık bir elektronun var. Şurada kaynakta. Burada da iki tane delik var. Burada perde var. Şimdi klasik olarak bir elektron ya buradan gider ya da buradan gider. İyi çift yarat eğer ki bu elektron için ölçmenin etkisinden var. Bu elektron için ben devasa kapılar yapacak olursam, yani bu şuradan ya da buradan geçecek eğer şunun boyutuyla elektron dalga boyuyla bunlar arasındaki mesafeyi çok çok büyük yapacak olursam bu parçacık gibi davranır. Tek tek elektronları sayarım buradan ya da buradan. Gitmişim. Hiç fark etmez. Üç tane dört tane de olsa Değişik olasılıklarla, ama bu olasılık değil, şu olasılıkla, birinden birinden birinden veya birinden gider. <gülüyor> <gülüyor> Yarıkları iyice ufattığım zaman, <gülüyor> dalga, elektronun dalga boyundan karşılaştırılabilir hale getirdiğimde, o zaman da dalgasını ölçüyorum, yani dalga özelliğini görmüş olacağım. Ben şunu ölçüyor, bir elektron değiştirmiyorum. Nesine bakmak istiyorsun, ona bakıyorsun sen. Yani, ben şu işte deminden beri akar de akan şeylerde bunları kanallar var ya, elektron dalga boyundan yüz kere büyük yapmış olsaydım, tek göreceğim şey bir tane yerin onun üzerinde yuvarlanıp her seferinde buraya gitmesi olurdu. bir tarafa zaten geçmesi diye bir şey söz konusu değil. Çünkü o zaman koyun gibi davranacak. Tek tek elektronları ayırt edebilir durumda olacağız. Tek tek gönderebilmeyi saydığım için, sayabildiğim için. Ama çift yarık deneyinde ölçmek istediğim şeyle, ölçülen şey aynı büyüklükte ise, o zaman ölçeceğim şey de farklı bir şey oldu. Bu ben öyle yaptığım için değil o zaten öyle. Ben neye bakmak istiyorum? Yani iki şeye bakabilirdim işte. Temiz yüzlü bir insan yüzdanı kavrarık. Ya yani yak getirir yanına gidip yüzdanı kontrol ederse evet tabii ki adamın yüzdanı var mı yok mu? Uzaktan bak evet temiz yüzlü bir insan. Nasıl bir şey ölçmek istiyorum? Nasıl bir ayıp buluruz? Onu ben belirliyorum diye değil. Ben ona sen illa temiz yüzlü gözü gözük diye bir şey dayattım yok. Hangi aletle neyi ölçtüm? Ile ilgili. Neye baktı? Ya, felsefi yapmak, felsefi e, bir şey söylemek istemiyorum çünkü çok bunun üzerine çok fazla yazılan şey okudum ve e, bazıları aslında çok popüler olmak gayretiyle ve matematiğini bayağı işte ya matematik bir kenara bakalım. hayır yapamazsın. Kategorileri nasıl bir yere bırakarak kant üzerinde hiçbir şey söyleyemezsen matematik üzerinde bir şey yapmadan da kant üzerinde bir şey söyleyemezsin. Çok üzgünüm. Yani bana, ben desem ki işte ben Kant'ı anlatacağım falan, anlatamam. Ona ihtiyacım var, bunun dili o. Onun üzerindeki şeyleri gerçekliğe ne kadar karşılık geldiği başka problem. <gülüyor> Biri diyebilir ki ya matematik ya hikayeden ibarettir. Doğrudur. Ne yapayım yani üzülecek halim yok. O zaman da sınama gitmem evet. Yani şöyle anlamak gerekiyor, bu e, sonsuz sayıda aslında niteliği olduğu için biz hangi niteliğini görmek istersek sadece o araçları uygulamış oluruz. O yüzden de aslında gözlemci o deney etkide bulunmuş gibi gelir. Aslında gözlemci sadece bakmak istediği yere, yere dönmüştür. Bu olur. Sonsuz tane niteliği bulunur diye... Ya şöyle anlamamız gerekiyor diye bir şartlık getirememiştim ama benim anladığım şu. Bu şey için, bu parçacık için yazdığım, onunla ilgili yazacağım bütün değişkenler o kadar çoktur ki ve diğerleri için de hepsi için de aynıdır ki e, bunları birbirinden ayırt edemem. Bir. Ya da tersini de söyleyeyim. Ayırt edilemez oldukları için böyledir. İki. Bunu ölçtüğümde bu durumlardan yalnızca birine karşılık gelmiş olur. O benim ölçmemden o <gülüyor> En azından bazı insanlar böyle söylüyor. Wave function, işte dalga fonksiyonunun çökmesi. Farklı farklı yorumlar. Yani yorum kısmına gelince işte bir yani bunlar hani popüler kitaplarda da yazıldığı kadarında söylemek gerekirse. Bir olasılıksızlar var. Yani işte hani bir şey Schrölinger'in kedisi. Efendim e, o bakı mesela onu çok ben vallahi sıkılan varsa, dağlan varsa lütfen e, şey yapmayın ama burada e, söylemek istediğim şey şu bir kutu var. Kutunun içerisinde bir kedi var. Değil. Şimdi bu kedi canlı mı ölü mü? canlı mı öldüğün süperposu üst üste bilmesi Bu kadar vahşi olmamıza gerekmiyor. Sadece orada bir olasılık Çılıktan bahsediyoruz. Diyor ki bu kutu var. Ben bunu henüz ölçmedim. Karanlık bir kutu. İşte burada e, bunun içerisinde bir atom var. Burası çok önemli kısmı zaten aslında bu. Burada yazı turu atılan sıfır ve bir gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Ne zaman ışıyacağını bilmediğim buradaki belirsizlikte benzeyen delta E delta T zamandaki değişim, enerjisi değişim belirsizliğinden dolayı buradaki atomun ne zaman ışıyacağını bilmiyorum ben ışığı ışınmayacağını da değil mi? Şundan farklı. Eğer elinde bir gram işte e, uranyum atomu olsaydı şunu biliyorum işte 100 binden 38 sene sonra bu uranyum atomlarının yarısı ışınmış olurdu. Bu demin bahsettiğim koyun istatistiği. Kuantum istatistik değilse tek bir parçanın ne zaman ışıyacağını bilmiyorum. Belirsizlik ya da işte kesinsiz olan şey o. Dolayısıyla şimdi şunu diyorum. Parça, Burada tek bir atom var. Atom tek bir o, atom var. Onun da yarılanma ömrü bilinmez mi? Hayır. Yarılanma ömrü 1 gram yeterince çok. Yani 10 üzeri 23 tane. Yani 10 üzeri 23 tane atom olduğunda bunların yarısı yani 0.5 çarpı 10 üzeri 23 tanesi. Yani 1 gram için yarılanma ömrü. Evet. Hı. Ya da işte 1 mol için. Bir tek atom için yarılanma ömrü diye bir şey söz konusu değil. 1 gram 1 mol atom için yarılanma ömrü söz konusu. O yüzden de o yerılan ölüm diye bahsettiğim koyun istatistiği. Buradaki istatistik ise o dalga fonksiyonunun işte dikeyletip etmeye, fotonu atıp atmayacağını ilgilendiriyor. O yüzden kedinin ölü ya da diri olduğu bilinemez çünkü kuantum elektroliği olarak bunun ne zaman ışıyacağını ya da ışımış ışımmayacağıını bilmiyor. <gülüyor> Ama Zaten açtığım zaman doğru sorulmuş bir soruma sahip. Yani Do kedinin ölü ölüyor ya da yaşıp sormak. Sorunlar... Yani do evet, doğru... Ee, yani, bir alanın sorusunu başka bir alana kaydırmak <gülüyor> mı? Yani bir soruyu sormak içerik içeriyor mu? Bir Sanırım bu e, soruyu sormak ya da en azından bu düzenin e, zihinsel düşün, düşünce deneyi düzeyini ortaya atarken aslında süperpozisyon ilkesini anlatma gayreti. Süperpozisyon şu. Bu bahsettiğim vardı ya, bunların hepsi birden dedim ya. Bu ve bunların hepsi birden. Bunlar aslında süperpoz yani. İşte ölü ya da diri, bir ya da sıfır gibi değil. Bir ve sıfır aynı anda beraberler. Bunlar da hangisinin ne olacağını ise işte kuantum mekaniği karar verir. Kuantum mekaniğin yasaları karar yapıyor. Doğru bir soru mudur? Bilmiyorum. Bence bundan çok daha akıllıca mesela Pendoluz'un falan önerdiği bir takım gene deneyleri var. Yani şiddete karşı olsak bile. Öyle kedi deneyleri var. Mesela onlar çok daha değişik düzenekler. O zaman yanılıyor ki ölümün ölüm bir <gülüyor> olduğunu değil. Hangi şartlar nasıl ölçülebileceğini veya işte bu geçen hafta 14 Kasım'da çıkan bir var. Ben çok yeni haberden oldum. Kuantum mekaniyum gerçekliği üzerine daha fazla şey söylüyor. Öyle deneydik elektriği yapabilirsiniz ki bunun bu tür istatistik bir şey olmadığını ama aynı zamanda kuantum istatistiksel böyle sizin tabirle bunun ontik bir şey olduğunu epistik bir şey değil. Yani varlıksal, gerçeksel bir şey olduğunu söyleyen adamlar da var. Doğrudur, yanlış bunu bilemiyorum. Matematiği en iyi takip ettiğim kadar doğru. Soru doğru mu? Doğru soruluk olmadığından da emin değil ama en azından süperpozisyon ilkesini anlatmak için yararlı bir kavram. Tek kötü yanı buradaki atomu sanki klasik yarı ömürlü bir şeymiş gibi düşündü. Yazık duru atacağım. Yani 38 sene geçti zaman garanti yarı yarıya şey yok. Hayır değil. Öyle olabilir ki kadar son tuza kadar işinmeyebiliyor. İşin işinmeyeceğini bilmiyorum. Hocam, tam bu noktada çekirdeğin yapısını gerçekten bilme işimizden kaynaklanan bir soru olmasın? İlla atom da olması bir spin sistemi de olabilir. Spin up, spin down ve bunun ne zaman dikey <gülüyor> bilmiyoruz. two-level bir sistem de olsa aynı şey içerisinde. Mountain Mechanic'in describe ettiği bir şey olmaz. Ama yani... Ben yapısını biliyorduk hocam. Yani. Yok, B yani başka B bir teori getirir. O teori bugün açıklanan aynen açıklar ve üzerinde de bu e, saçınlayıp, ben işte bozumlayıp, bu tamam. açıklayabilir. Gezegen hareketinde kuvvet modeli ve Einstein modeli yaptığı gibi yani tamamen başka bir bakış açısı bugüne anlaşılamayan bir şeyi de açıklayıp hale getirebilir. Şeyi ama Oğuzhan, yani nokta şu burada benim elimde ışını yapacak bir quantum mekaniksel sistem olması lazım. Aylık enerji seviyem olacak. Burada ya burada bulunma olasılığından bahsediyoruz. Bu spistate dolayı. Ama yani sanki o böyle bir şey kabul edip üzerine bir matematik yapıp koyup böyle sonuçlarına getiriyormuşuz gibi bir şey. yani, yani kabul etmeseydik... Atom değil, e, spin sistemi de aslında aynı sonuca götürülüyor. Two-level sistem olması lazım, teknik oldu ama. Yani, Atom. Atom değil de başka bir şey olsaydı veya sonun işte iç yapısında mesela farklıları falan daha iyi olsaydım bu e, deney geçerli midir, değil midir sorusunun cevabı, benim anladığım kadarıyla. Bu bir, bir tek elektron ile bile yapılabilecek. Nedeni. Elektronun upstream mi, downspin mi oldu? Downspin olduğu zaman bir foton atmış olsun, o foton sistemi tetiklesin, keliği öbürürsün. Ve bunun ne zaman olacağını bilmiyorsun. Şey, e, elektronu tek tek yollayınca da bir değil mi? Hiç deneyle? Onun evet. nasıl bir şey mesela i̇şte elektron değil mi? tek yani tek e, derken sen e, olsa eğer yani bir grup elektron ya da fotonların girişimi olur. Tamam. Açıklıyorum ama tek tek yollarının halinde evet. oluyorsa problem sanki yani kıyamet kopuyor olursa. Evet. E yani o tek elektron dediğin şey ya yani kendi kendine mi? Ne oluyor yani? Giriş oluyor. Tek elektron dediğin şeyin ne olduğunu bir daha düşünmem gerekiyor. İşte yani da denemiyor ama her yerde bulunan bir deneydi. Oraya ben bir sayıcı koyduğumda da e, ya o delikten <gülüyor> o, gelince o. ya o delikten o zaman da parçacık oluyor. İşte çünkü yani, sayıcı koyduğun zaman bu ölçme biçimini değiştirin demektir. Yani evet. e, bu sayıcı koyduğunda bu başka bir deney. Sana tercih edeceğin ilk e, merakı e, şurada doğuyor. Bu kendisine nasıl bir şey o zaman? Evet. Parçacık evet. mı? Ee, dalga mı? Baktığında bazen dalga bazen e, parçalık olarak oh, Kendinde ben... bir şey mi bu? Biraz oh, bir oh. bir kendinde yani. şey, kendinde şey. Hayır, yani, kendinde Görmen, ne gerek var? Görmeden var mıydı? Değil değil. Bir yani, bir yani bak, bir şey yani, dediğim gibi, hani bunun üzerinde düşünmek başka bir şey. Kendinde şey midir, değil midir, o başka bir şey. Elektron için her yerde bulunmanın ne demek olduğunu ifade etmek başka bir şey. Aslında benim şöyle ben bu şu soru doğru bir soru değil, bu parçacık mıdır, dalga mıdır? Bu parçacık ve dalgadır. Benim bir, Aslında buna bir önerim var. Çamur felsefe diyorum lan Şöyle çamura yatabiliriz. Yani... E... yapmam, kimdenir? Hayır, yapmam için değil, mantıksal akımkün. Ben matematik nesneler icat ediyorum, elektron diye. Doğada bakıyorum, onu görürsem elektron diyorum. Ona uymuyorsa zaten elektron değil diyorum. Yani ben daha net Çok basit şöyle <gülüyor> bir şey. Yapmışsın. Elektron mesela matematiksel bir şey. Mesela <gülüyor> ben şimdi şuradan bir kablo getireyim. Hatta şunu alayım. Şöyle bir tut. Hayır yapmışlar. <gülüyor> şöyle. <Sen> onu bana <gülüyor> tuttu. <gülüyor> izle izle onu bana tuttu. Ben çarp Abi ha dedim. O buna elektron geçti. Tamam. Yoksa çarpulmazsa a elektron geçmemiş demek. Bu <gülüyor> hiç. Yani bu matematikselden kaynaklanacak. Şöyle yani bu kavram veya bir olaya dair bir şey karşılığı olduğuna dair olmadı mı dair? Terim <gülüyor> için var. Yani aslında bakarsan istemesin. Arno bombası böyle bir şey yani. Max bir tane şey uydurdu. Matematikte aynen de böyle yazıyor. Ben bunu uydurdum çünkü böyle olmazsa lokalite ve kozaliteden feragat etmem lazım. Onun içinde olmayan karşı ölçülemeyecek hiçbir etkisi olmayan şey uydurdu. Vektör potansiyel. Olmayan herkesin matematikte ya absorbe. Tamam, böyle bir şey yok. <gülüyor> Ondan sonra, dur dur, dalga fonksiyonu daha basit Vektör potansiyeli ölçemeyeyim ama. Sonucunu mantıksal olarak açıklayabilir Hayır, mi? hayır, hayır. Vektör potansiyelin ne olduğunu şey arno bomfazı da ölçmüş oluyorsun. Sonucunu değil. Vektör potansiyelinin olarak... olduğunu ve bu tek vektör yani potansiyeli... Yani direkt olarak evet. aldığımız bir şey değil de sonucunu gördüğümüz bir şey mi? Yani, direk, girişim dediği şey, sonucunu direkt ölçtüğüm bir şey bir elektron girişim desenin sağa sola kayması demek sonucunu, işte dolaylı yoldan falan değil. bu Bunun olmasının sebebi bu. <gülüyor> <gülüyor> dolaylı sonucu değil. Yani onun sonu içeriği aldığı manyetik olarak diyebiliriz. Yani bu diye şey için değil. söylüyorum. Hı? Yani mesela şimdi gezegenlerin hareketini düşünün. Newtonian modeli düşünürseniz güneş gezegene kuvveti bulabiliriz. İşte şu enerjisi varsa elektrik gibi gelir. Yani şurada şu an. Aynı şeyi, Einstein tamamen başka bir yapıyla, tamamen başka bir mekanizma çıkıyor. açıklıyor. Orada kuvvetli bir şey yok. Geometri var. Hı -hı. Kütlenin geometrisi eğilmesi, kütle işte dış kütlenin jeofeziyi takip etmesi gibi tamamen başka bir şey var. Ama aynı sonucu çıkıyor ve biraz üzerinde gidiyor. Hı -hı. Burada da benzeri bir durum olamaz. Olabilir. Yani öyle, hani, olan... yani hani kullandığınızın... Yine bir fiziksel karşılığı vardır. Evet, işte bu fiziksel. Ben de tabii istediğim boyunca. Evet. Yani buna dair bir kriter olsa... Bir yani var olduğunuz şey de değişiyor. Böyle değiştirirsen... Evet, yani bu kriter olsa sen dalga fonksiyonunun fiziksel bir realitesi var mı yok mu? Diğer <gülüyor> mesela Aa. yüksek enerjideki ekstra boyutun fiziksel bir realitesi var mı? Çünkü adamlar gerçekten var diyorlar. Hı -hı. Hatta milimetre boyutu... Yani şey şu anda da dalga var. olarak, evet, alan olarak da biz bir şey var diyoruz. Evet. Biz de gravitasyon olarak da var diyoruz. İkisi de var yani, şimdi ben anlamak istiyorum. O var dediğiniz şey, o iki teoriden bağımlı çünkü bir şeyi olabilir. Evet. Ama bildiğiniz bir şey var ki, teorinin bize gösterdiği şey var. Yani. Yani onun ötesi belki ne felsefi bir işi de fiziğin bir işi. Ama bir gerçek var ki, Bence her teorinin de işi. Yani şu anda spekülasyon yapmaktan başka bir adım atamayız. Yani teorimizin bir şey var. Atabiliriz hocam, yani bence adım atmak değil de mesela işte vektör potansiyel bir, bir şeye karşılık diye uydurulmuş bir şey değildi. Öyle bir şey ben teorim içerisine koydum. Ondan dolayı bir gerçeklik bulmadım. Mesela Maxwell böyle bir şeyi uydurmamış olsaydı bile ben yine aynı şeyi obzor verecektim. Böyle Ama bir şey var. fiziksel bir olayı açıklamak için uydurdu bir matematik şey Hayır. Bir şey açıklamak bir için bir uydurmuyor. Yerenlik ilkesi Açıklamak için değil. Onunla çelişmemek için. Yerellik olsun diye yaptığı bir şey, yani onu yerelliği açıklamak için değil. Bunu hiç koymasaydı, vektör potansiyeli hiç koymasaydı ve ki, elektrik alanının bir potansiyeli vardır, manyetik alan kendi başına vardır. Ve Maxwell böyle deseydir, hiçbir sorunla çıkmazdı. Yani, şey, bizim bugün işte kullandığımız elektromanyetik şeyle çalışan klasik elektromanyetik, hiçbir sorun çıkmazdı. Aynı şey aslında, onları şimdi söyleyebiliriz. Yani bugün teknik imkanlar yeterli görebiliyoruz, net olarak. Manip, manip, manip ama bin yıl önceki insanlar için bu sadece bir kavramdi yani. Model içerisinde teorinin kavramıydı. Fissel bir karşılığı yoktu. Benzeri bir dünyanın yuvarlaklığı mantıksal olarak açıklanabilen birkaç sonuç gösterdiğimizde zorunlu olarak yuvarlaktır diyebiliyordunuz yeye dönerek. Ama bugün atmosferin yukarıdan çıkıp gözünüze görebiliyorsunuz. Bugün işte ama e, yani o sadece olsa belki, hocam o, aynı şekilde yani ben öyle bir teori yaptığım için böyle bir gerçeklik yok. Dediğim gibi hiç bu şey, yani kuantum mekaniği mesela dalga fonksiyonu denilen şeyleri ölçebildik veya arnobom ettik. Kuantum mekaniği kurulduktan 40 sene sonra yapılan bir şey. Yani o yapıldığı için yoktu. Yok. E, burada ben kanadını yine ısrar ediyorum, yani teoriğim gösterdiği şey var diyor. Ama bunu tartışmaya geçecek değil. E, Sonuçta öğrenciyim bir şey söylüyor bizimizde. Belki daha sürecek ama dersye yani. Şimdi Bizde resimlerinde Amerikan bılganın eşeğe diye bir e, olay vardır. Çünkü o olayla bir eşit, eşit derecede aç ve susuzsa kararlarını bir cin ölür. Tamam mı? yani siz de bize hem dava hem parça diye biliyorsunuz. Ama bunlar karar vermek <gülüyor> zorunda değil çünkü <İşte, gülüyor> bunlar neden siz her evet dünya söylüyorsunuz diye parça diye beraber ikisi her ders ölmesi lazım. <gülüyor> ya bu espri olsun diye. Yani e, felsefi sorunu çıkarmak istedik. Üstelik bu Hocam. tamamen konkluz edilmiş, yani sonlanmış bir şey de değil. Evet, bu soruyu açmak açısından mesela, Fuantun teorisi istediği farklı yorumları olduğunu söylüyorlar. Yani, evet, tabii ki. Şimdi nasıl olabilir? Yani işte anlatılırken bir de çok kesinlikle bir yorum ama bir taraftan da yorumlu olan bir adamlar söz ediyoruz. Bunun ne Hı. kadar yorumlu şey. Şimdi, kesinlik kısmı eğer bunu muhatap versem, kesinlikmiş gibi konuşuyorsan, benim söylediğim matematiksel olarak doğruluğundan bahsediyorum. Yani Tutarlılığı kendi tutarlılığından, tutarlılığından bahsediyorum. Bunun dışında bununla ilgili yorum yapmak tabii ki sadece işte sorun, onun nasıl doğada karşılığı var? Doğada yani karşılığı nasıl nasıl doğada karşılığı evet. var? Nereden biliyor Doğada karşılığı olduğunu, doğruluğunu gösteremem ama yanlış diyebilirim değil mi? En azından hani deneye sına sınanmayı önerebilirim. Mesela dalga fonksiyonunun eğer böyle bir şey gerçekse ya da karşı gerçekse sınanabilir bir şeyse bir takım deneysel şartlar söylemek lazım. Demedim ki işte şöyle şöyle şöyle şu sıcaklıkta şu bilinmeli de bilinmedi. işte elektronu burada veya burada bulunma olasılığı aynı olmalı ama şunu değiştirdiğimde de burada bulamamalıyım. Bunun gibi bir takım şartlar kendini test edeyim. Şimdi bu en azından şu söylediğim şeylerin, kendi matematik olarak tutarlı olan şeylerin doğada bir karşılık olabileceğini işaret eder. Bundan daha fazlasını söylemez. Yani evet bu şey parçacık dalga fonksiyonuna ifade edilir. Şu anda elimizde bildiğimiz matematikle bu şeyleri anlamam birazcık mümkün. Bu anlamda size söylediğince katılıyorum. Yani teori olunca bir şey anlamam. Ama bu ona bir şey empoze ediyorum anlamında değil. Başka türlü yorumlayabilirsin. Yani aynı Schölinger-Kedi deneyini hiç ee, farklı şekilde yorumlamak mümkündür. Bir, kedi hem ölüdür hem geridir. Bu olasılık yorumdur. Bu genellikle insanların ya da en azından insanların diyelim, beğendikleri bir şeydir. Biraz daha böyle işte ölüm falan filan, hani böyle metafizik şeyleri de biraz daha karıştırdık için daha güzel. Bir başka şey, sen bu kutuyu açsan da açmasan da bu kediye ölmüştür dediğindir. Yani hiç fark etmez. Bu gerçekçi yaklaşım bu arada. Yani bu zaten ışımıştır. Sen ister ölç, içten ölçme. Sadece ölçene kadar sen bilmiyorsun. Ama kuantum fiziğinin yaptığı ışınma prosesi çoktan oldu o. Ya da olmadı. Açtığın zaman farkına varmış olursun. Bunlar farklı iki yaklaşım. Evet nasıl yaklaşsın? Çünkü kedinin ölü ya da dibi olması fantezik bir şey. Ama elektronun bir, bir tarafta ya da öbür tarafta olması fantezi bir şey Bu ölçülebilir bir şey. Bayağı ben başlangıçta süperpoze olmuş bir elektronu Yani nerede olduğunu bildiğim seviyorum elektronu. Hangi elektronik seviyeye yerleştirdiysen onu gönderiyorum, çift yarıktan geçiriyorum ve hakikaten de bir önerdiğim altında burada ya da burada buluyorum. Bir özdeşliği bu kadar dağıtkın nasıl söylüyor biliyorsunuz hocam? Yani fiziki olarak, kelsefenin bugün mesela mantık teorisiyle yakın yorumların saf bir özdeşliği olabileceğini aslında mantıklar olarak her özdeşliğinin kendisini çeken bir şeyle yakın olduğunu söylüyorlar. Ee, yani bunu sizin dediğiniz anlamda elektronu bu kadar kendisiyle silü yani kendi içinde e, ayrılamayan böyle bir şey bir şey olduğunu nasıl söyleyebiliriz? Yani benden ispatlamamı istiyorsan böyle bir şey yapma. Evet. Sadece şunu yapabilirim. Bugüne kadar yapılmış bütün deneylerde elektronik elektri, elektronun özelliklerinden ilgili, bütün deneylerde aynı sonuç. Bunun doğru olduğunu gösterme. Böyle barımdan nasıl böyle bütün neydi sonucu ki? Bütün neydi sonucu oradan varmıyorum. Ben matematiksel olarak onun ne olduğunu biliyorum orada. Ve onun tutarlı bir teori olduğunu. Tutarlı teorinin yorumlarının da hata olabileceğini biliyorum. Yani daha önce farklı farklı yorumlar i̇şte bu Son e, 20 günde falan adamlar belli bir e, şeyle istatistik yorumunu kenara bırakıp bunun gerçekçi bir yorum olması gerekiyordu. Yani. Ee, sen ne yaparsan yap. Kedi ölmüştü ya da canlıydı, söyledi mi? <gülüyor> Diyor. Bir şey söyledi. Buyurun buyur, lütfen. Yine çok ilkel bir soru şeklindedir yani. Bu da zaten ilkel şey, bir durum. Yok ay esas da yani çok farklı bir seviyeden şey diyeceğim ben. Şimdi e, maalesef Evrende parçacıkların tüm özelliklere özdeş. Tüm parçacıkların özellikleri özdeş demedin. <gülüyor> Mesela de... bir tek elektron için bunu diyebilirim. Ama hepsi içinde, evrende? Bütün evrendeki bütün elektronların birbirinden özdeş olduğunu düşünüyoruz. Bu kural onu söylüyor. Ha, onu söylüyor. Peki burada işi bozan kim oluyor ki sonra? Ee, işte maddelerde daha farklılaşma Yani insan oluyor, karbon oluyor. Hmm. Hmm. Evet, e, bunları topluyorum topluyorum, farklı farklı topluyorum ama. Ve onlar... E, bu hangi yasaya göre kendiliğinden oluyor? Bunu siz yapmıyorsunuz. Siz o kadarını bilemem. En azından ben yapmıyorum, onu söyleyemiyorum. Onu farklı farklı birleştiren ben değil ama... E, yani Mesela... Birleşme yasasının şeyi e, yani, Fiziksel anlatım mı? Fiziksel anlatım, en azından şimdiye kadar bildiğimize göre dört tane etkileşim kuvveti var. <gülüyor> i̇şte çekim kuvveti, elektromanyetik kuvvet, güçlü kuvvet, bu işte protonları falan bir aradırttan şey. Bir de zayıf kuvvet, o zaten bizi hiç ilgilendirmiyor. Yani bizimle, bizim varoluşumuzla <gülüyor> pek bir alakası yok. Ama geri kalmış üç tanesi... <gülüyor> e, bu şeylerin nasıl birbirlerine etkileşecektirini söylüyor. Hı. Mesela ilk iki tanesi, çekimle e, elektrostatik kuvvet ya da elektromanyetik kuvvet işte yüklerin birbirinden ne kadar uzak olduklarını larıyla ve birbirlerinden, pardon, uzaklıklarından, karesinden ters orantılı büyüklüklerinden doğru orantılı bir kuvvet olduğunu söylüyor. Bunları nasıl birleştireceğim ve hangi kombinasyonda ne çıkacağını e, karar veren şey bütün bu kuvvetlerin toplamı. O ne? Yani o ne derken hani böyle bir, ne yazık ki, çok özür dilerim ama sanırım bütün fizikçiler de bunu ister ki bir tane teorim olsun. İşte, her, şey her şey böyle bir, bir tane denklem olsun. içerisinde şuraya bir şey koyduğumuz var, işte bu Şafak Hoca'ya kaçtı. Yani bütün Şafak Hoca'nın hayatında patır patır böyle falan. Hayatın olmasa bile şey olsun yani işte ilk e, embriyo halinden başlayıp da işte e, bugün buraya gelene kadar bütün akışını çıkartsın. Böyle bir şey yazmak, e, ya da böyle bir şey yazmanın hayalini kurmak çok güzel de ben size ki bakın bir tek elektron için yazmaya kalktığınızda e, yani bir altı saat falan uğraşmanız lazım. Hidrojen içerisindeki bir tanesi için ödev versek, e, da yapıyorum öyle bir gece boyunca uğraşmanız gerekiyor. Bu bir tane atom için. Yani Hı. öyle bir genel, genel bir yasa yazayım. Ama bir taneyi belki bulmak hepsine cevap olacak bir gün. Olmayacak işte. Olmayacak bir şey. bunlar bir araya geldiği zaman Biraz kompleks sistemler denemeyecek, birbirleriyle etkileşimlerinin sonucu çok fazla miktarda belirli bir, belirlediği sistemler haline geliyorlar. O yüzden de e, bir tanesini anlamak, bütün anlamak anlamına gelmeyecek. Yani bugün işte neler, ne tip elemanlardan biliyoruz biz, ama tek tek yani insan olarak bize baktığımızda birbirimizi anlayacağımız anlamına gelmiyor bu. nasıl ortaya çıkacağını bile bize söylemiyor bulunabilecek bir durumların sayısı da oldukça yükseliyor yani evet. enzitopi dediğim kavram. Tabii, konuşuyor. Parmaşıklık tabi. Yani. Mesela özdeşlik üzerinde gene yani hani felsefi için ne kadar kolaydır ya da değil bunu bilemiyorum. Ama mesela benim için bir istatistik tanımlarken bunun özdeş olup olmaması bu durumlar durumlarla ilgili. Hep şu örnekler vardır ya, yani gene basiti almaya çalışıp indirgemeye çalışıp docentik da aynı böyle ee, sormuşlardı. O şekilde <gülüyor> <yaptılar>. <gülüyor> mesela şimdi 3 tane kutum olsun. Bir tane topum olsun. Beyaz topar. Mesela ben bunlardan arkamı döndüm. Ee, yapacaktım arka Bak lazım oldu. Quantum top yapacaktı bile <gülüyor> de. Üç kutu var. Bunlardan bir tanesinin içerisinde klasik topumu koydum ben. Sonra size soruyorum. Hangisinde? Üçünden birinde. Yani %33 bunu da %33 da %33 Bunda bulunma olasılığı var. Hmm. Ondan nasıl şunu yapıyor? Bu kutuyu açtığın zaman bunda değil. Ha demek ki artık %50 elli olasılıkta bunda, %50 elli olasılıkta burada. Bu klasik bir top. Şimdi aynısını bir tane fantom topum var. Görem ki üç tane kutum var. Dağıtacağım. Dürü ki buraya koydu. Ben bunlardan birine koydum. Aynı soruyu soruyorum. Hangisinde? Davrosun. Bu top artık kutularda. Söylemem gereken birine koydum. Kutularda. Hangisinde? Ee, şunda onu açtığın zaman eğer orada yoksa artık %50 bunda %50 bunda falan filan söz konusu değil. O kutuyu açmadan önce de klasik topta o mesela şu kutudaydı. Hep oradaydı o. Bu aslına bakarsanız gerçekçi yorum şey. Ben o kutuyu açsam da açmasam da oradaydı. %33 olasılık da sadece sen ona baktın. Eğer ki istatistiksel yorumunu alacak olursan o zaman şunu diyorum. Bu üçünde de yüzde otuz üç olasılıkta bulunmaktadır. Olasılık değil artık. Yüzde otuz üç olasılıkta bulunmaktadır. Burada bunu bir varlık atletmiş olur. Açtığındaysa, bunda değilse kesin bir tanesindedir. Altı bundan sonra klasik bir sistem anlayalım. Ondan sonra şey söyleyeyim, yüzde elli bunda, yüzde elli bundadır. Ama bunu söylerken şeyi biliyorum, bir tanesinde zaten. Ve bu, şimdi bunun da mesela iki parçacık, iki top için yaptığımda durum biraz daha karışacak. Bir de bunlara renk katarsan daha da karıştı. Bu girilebilir durumlarda üzerinden tanımlayacağım şeyler o parçacıkların özdeşliklerinin de nasıl davranacakları. Mesela işte elektronları aynı duruma koyamazsın. İki elektron aynı kutuya tıkıştıramazsın. Ama bozonları fotonların ışığı yani ışığın parçacıklarının aynı kutunun içerisinde binlercesini koyabilirsin. temel şey bu mesela elektron Elektron temel parçacık. Elektron temel parçacık. O Evet, evet yani o temel parçacık olduğu için. Evet. Öyle söylemek doğru. ben. de ben şimdi bir şekilde hem şimdi bu işte o Bilmiyorum burada mı gidiyorsun ama bir dördü ayırmıştın fiziği böyle bir çarpı çarp. karışık kısmı. Yani hem hızlı gidiyorsam hem de kuantum mekanik o zaman artık kullanmam gereken şey kuantum mekanik değil, e, aslında kuantum elektrodinamiği ya da kuantum field teorisi, Kuantum alan teorisi. Yani, Nasıl önemli aslında? Ben, Bu bahsettikleri neredeyse duruyorlar. Neredeyse duyuyorlar. Her, herkesin burada elektronik hızla -hı. her şey içinde burada geçiyor. Terörün üzerinde geldiği. Yani eğer geçiyorsa, televizyon şu an ekonomik bu, olsaydı hızlarımız bir tarz olsun. Eee, tabii. diplom bunu uğraşırken aslına bakarsan bu aynı aynı yıllarda e, şey, şey de çok hızlı da gelişen yani, şey. Eğer ışık hızında giden şeyler hep sabit hızda gidiyorsa onlara da bir parçacık karşılık getireceksen diyerek çıkarttığın şeyler. Ama bunu doğru bir yapmak istiyorsanız alan teorisi yapmak. Yani kuantum fiziği bunları anlatamam. <gülüyor> Buna bir de gravitasyon katmak istiyorsanız orada zaten tamir çuvallamış <gülüyor> bundayız. Yani e, hem gravitasyon, hem şey falan bu şu anda bildiğimiz bir şeydi. Geometral, <gülüyor> kromatik, kromatik... Evet, o zaman kuantum kullanmak kullanmaktadır. <gülüyor> <gerekiyor. gülüyor> Tamam hocam oraya gitti zaman vallahi işler daha da karışıyor. Yani daha klasik mekanikler, kuantum mekanikler geçerken nerede olduğumuzu tam bilemiyoruz. Özdeşlik problemi... Ama bence hani bir şey benim için en azından hani o özdeşlik problemini matematik olarak anladıktan sonra e, elektron hem orada hem burada e, çat kapı arkasında ama bunu biraz daha anladım. Anladım derken içsel içeriğini oluşturmak, kılap seviyorum ben. Yani. Bu için, benim için daha fazla bir şey ifade ediyor. Yani buna benzer bir şey yani işte sizi aynı anda orada ve burada gördüğüm zaman tabii ki şaşırırım ama bir elektron veya bunun gibi bir şeyi böyle bir algıya sahip olduğuna şaşırmak. Bu benim için karşılığı olan bir şey. Ölçebildiğim için. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Sağ olun.